Geldiysen başıma hep annemin yüzünden. Anam karnı var sultanım. Hadisah <gülüyor> babamın gözlerinden. Ben de hadisahın bin oğlundan biriyim. En bilinen abilerim Mustafa Hanım. padişah babamız. İşler birden karışır. Kim padişah olacak? Kandıralı Saffet Paşa kandırır Mustafa abimi alel usul oturtur tahta. <Gülüyor> Mustafa padişah olurken sarayda Mehmet abim de padişah olursa da. <Gülüyor> Hüseyin abim dolduruşa gelerek padişahlığını ilan edersin hop da. <Gülüyor> Gidip geçerek kendi avanesiyle esas padişah benim diye Hüseyin abim dolar bastırıyor kendi adına maksat enflasyon olsun. <Gülüyor> Büyük abim balık ezirde çıkarken tahtere felandım laa! Ahmet <gülüyor> abim lüzumsuzca taş giyiyor bandırmada bir pavyonda! <gülüyor> Tek bilgim yok olaylardan! Çok küçüküm! Şu kadın! Aten oynuyorum kanlıca da yolunda! abim zehirletir Mehmet abimi. Sonra çok ağlar Mustafa. Hüseyir'in adamı bıçaklar Mustafa'yı. Buna çok üzülür Hüseyir. Zülküb'ün anası boğdururken Ahmet'i. aynı gün aynı anda Ahmet'in anası mil çektirir Zülküfün gözüne. Herkes çok üzülür bu ara Kardeş kurşunuyla ölür Hüseyir. Onu buna Hüseyin'i kim bilir kim zehirletir? Herkes çok üzülür bu ara beskişlere. Hiç ilgim yok olaylarla. Çok küçüküm. Şu kadar mı? Aten oynuyorum Kalınca'da yalıda mezirler paşalar süzdüğü kayıklarla geldiler yalıya bindik sata düşez kaya ben ki hatta gidiyoruz muhalifsem de, eğer erkim olcuma tahta çıkıyorum karga tulumbağa tek milli altı ben kalmışım ben de çıkmazsam tahta son bulacak Osmanlı benden sonra Osmanlısı hızı <gülüyor> yahu Al başına belayı karşı koymamalara var oturtuyorlardı annemin bir Hürcü mahalleden sonra padişahçılık oynar gibi 23 Tisan'da padişah oldum 9 yaşımda. Hiç istemedim çocukluğumu yaşayamadan ne geldiyse başıma hep annemin yüzünden. Yıllar var ki atar oynamak istiyorum Kallıca'da, Yalıda. Suyut, suyut, çok suyut bir padişahım. Tarihte bulunmadım, vaktim olmadı. Makamı üst tutmadı be boşuna masra. Günün vakti kerahatimde kayda değer vak olmadı. Kayda geçirmediler bizi, kitaplara yazmadılar adımızı. Hiç bu yüzden güzel bendenize. Hiç bu yüzden çok eksiktir, hem yanlıştır, hem de tek yanlı. Okuduğumuz o tarih kitapları. Bana yedirmedim tarihçilere. Elim sıkılır lazım. Tarihçiler taklılar tabii bana. Unutulmam bundan oldu. Parayı bastıran istediği gibi yazdığı tarihini, değiştirdi mahküs tarihini. Yüzme bince tarihçilere kayda geçirmediler bizi. Hiç bu yüzden kimse bilmez bendenize. Hiç bu yüzden çok eksiktir. Hem yanlış der, tek yanlı. Okutulan tarih kitapları. Soyut, <Gülüyor> soyut, çok soyut bir padişahım. Adım üstümde, bize de tarihte parantez derler. Şükür ki benden başka parantez olmadı. Önepidine ve selamı, ve selamün aleyküm ve aleykümselam. Padişahım, Padişahım efendim! Efendim! Evet, evet efendim, Semen efendim! efendim. Siktirin! Kavşanım çok yaşa! Çok sıkıldım, çok sıkıldım, çok sıkıldım padişahlı dağımlı! Çubukçu başı, sarıcı başı, ateşçi başı, zıvanacı başı, bir çikara içilecek teferruata bakıyoruz. <gülüyor> He and 2.14 Padişahım çok yaşa! Hiçbir padişah böyle delirdi diye ömründen fazla yaşamamıştı. Terhanenin rejela faydası yok ulan yıka ulan! Padişahım efendim! Ne var be ne var? Kırmızı geldiler efendim. Hangisi var? 300 tane kadın var <gülüyor> Tazelerden sırf ifraz adım. O hangisi Venedik'ten gelen bir. Hayır hünkârım, sırf ifraz hatun Uzun Dolunay Eşref Paşa'nın Selenik'ten gönderdiği makbu beniz. Haa <gülüyor> tamam tamam, memesinde ben oğlanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Padişah namazda demirler. Bu saatini namaz edemezler mi sultanım? Devler, fevkalade Paşa Kalabalı gibi işe akşam vakti ağrıma uğrayacakmış. Emredesin hünkârım. Bugün için görüşmeleri ara veriler, hiç kimse huzura Evet Emredersiniz sultanım, velakin. Velakin yok! Kuşurr gelin. <gülüyor> İyi buldun lan sen bu velakin'i. <gülüyor> ne desen velakin, yapmıyorum rünkanı. Buyurmuyorum. Fadeniz <gülüyor> Kanabağ sultan, ben kararına meşgulmüşüm, deliler. Girebilir miyim, demediler. Şu an girmekteler, bir teke girdiler. İkinci şerifler hayırlar olsun sultanım. Günaydın anne. Nasılsın evladım? Sağlığınıza duacıyım anne. Memleketin gidişatı ne alem? Vallahi bilmiyorum, hiç alakam yok anne. <gülüyor> Olur mu evladım, sen bu memleketi padişah mısın? Görünüşe bakılırsa öyle tabii de, ben kendimi isteyerek padişah olmadım ki. mi gibi atarım, onu yadım kalınca dayalı da zorla getirip ortada tuttunuz beni bu tahta. Üstelik top, <gülüyor> gerçekten tahta. Memleket meseleleri beni ilgilendirmemekle kalmıyor, giderek sinirimi bozuyor anne. O ne biçim kırdı evladım? Harbi konuşuyorum anne. En Enflasyonu aşağıya çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Halkımda ne bu ay içinde yaşatabiliyor muyum? Yaşatamıyorum. Allah'a örüliyet verebiliyor muyum? Veremiyorum. Şimdi referandum yapılsa, beni kimse istemaz. O zaman niye oturuyorum lan ben bu tahtı? İstelik <gülüyor> taht gerçekten tahtal. Ahali tahta çıktığından beri fütuhat yapmamış olmandan şikayetçi. Dört bir yandan fetih omurtuları yükseliyor. Senin mutlaka fütuhata çıkman gerek. Yaşmalama anne ya, ne fütuhatı? Ben savaşa falan gitmem. Lütfen bana Fatihis Sultan Mehmet muamelesi yapma. <gülüyor> Mecbursun evladım. Padişahlar fütuhaklarıyla anılır. İyi tamam, anmasınlar demek. Ölürsem kabrime gelin mi? <gülüyor> Mezarıma celen çiçek gönderilmeye... ...Darı ülkenaziye bağışta bulunurlar. Atarım benimle birlikte gönlüler. <gülüyor> <gülüyor> Padişahım efendim, Sadrazam Semizeli Paşa geldiler. Dev olsunlar. <gülüyor> Yüzünü de iyi görmek istemem. Buyursunlar. Hayır anne, buyurmasın. Ben onunla küslüm. Olur mu evladım? Bir padişah sadrazamla küsemez. İyi tamam peki tamam. Yaşlı olur. padişahların sağ koludur. Allah ömürler versin hükârım. Verir vermez. Sana ne? Hem <gülüyor> versene saçımı. Hangi mühür hükârım? Kaç tane mühür var lan? Seni sadrazam kılan mühürü mahun. Tokay et bakayım. Durup dururken celaylenme evladım. Bir dakika anne. Ben padişah şey yapayım. E herhalde. Tamam versin o zaman mühürüm ayna. Var onu hünkârım. <gülüyor> Şimdi sadanazam falan değilsin tamam mı? Sin kapı o geçti. <gülüyor> Allah'a mühürler Ver bakayım o mühürü. Aynen. Ver diyorum sana o mühürü. Bana ne bana ne? Huysuzluk <gülüyor> etme evladım. Ver o mühürü bakayım. Madem onu az ettim, başka birinin sadanazam olması gerek. Hayır anne bir süre kimsenin sadanazam olmaması gerek. Örmende duracak kimse sadanazam olmayacak. Ne geldiyse başıma sadrazamlardan geldi. Birazı sadrazamsızlık olsun. Pekala, böğür sende dursun. Ben de başka birini sadrazam tayin eder. Böğür padişahı git al derim. Üç gün sadrazamsız yaşayalım ne olur? Memlekette buhran olur, bunalım olur. Olsun, memleket için de değişiklik olur. Olmaz. Kim sadrazam olacak peki? Gel, Dantran Ömer Paşa. Hayır, hayır, İstanbul. Neden? Çemezin uçuk. Çok konuşup, boş konuşur. Damacı İsmail Paşa. Hayır hayır, o da sabahtan akşama kadar da mı? E kim olacak peki? Görüyorsun ya Sadrazam olacak adam yok be peki. En iyisi hiç kimsenin olmaz. Sadraazamsız olmaz. İlle biri olacaksa, Şair Tosun Paşamız. Şair Tosun Paşa? <gülüyor> o abdesthane duvarlarını süsleyen, bunu tefrika eden Tosun. <gülüyor> Men de anlaşılacağı üzere öyle pek ciddi bir zat değildir. Tamam <gülüyor> işte ne ya, ciddi zatlar ya kim? Ben çok sıkıldım çok ciddi Sadrazamlardan. Bence gene en münasebe gerdan kıranamal paşa. İstemem onu diyorum. Ama evladım ben ondan nesine saldırıya saldırıya saldırı verdim. Niye veriyorsun anneye? Niye sen herkese bir şey sözü veriyorsun? Ne yapayım ağzımdan çıktı bir kere. İki gün sadrazamlık yapsın, hevesini alsın... ...başka birini bulun geri istersin, öyle. Hayır hayır. Peki öyleyse gerdan kıran Ömer Paşa Anadolu kaz askeri olsun. Anadolu kaz askeri ne yapacağım? O da Ruharı kaz askeri olsun. Rum eve de askeri olacak. O da sadrazam olsun. Çok bilir Said Paşa. Evet. Hayır hayır istemem, her bu okulu bilir. <gülüyor> Peki öyleyse Kerdan Kıran Ömer Paşa ser asker olsun, fütuat hazırlıklarına başlansın. Anne! Sıçacağım onun gerdafına! Fütuat <gülüyor> istemiyorum de lan! Bana bak! Ben Kerdan Kıran Ömer Paşa'ndan birisi de işte meydan muharibesi sözü verdim. Ömer Paşa serdar olacak. Üstelik ahali fütuat istiyor. Yeniçeri savaşa çıkmak istiyor. İş adamları yeni savaşlar, yeni pazarlar istiyorlar. Enflasyon oldu başını gidiyor. Bizi savaş bakmayın. Kimi istersem onu satı azam yap, tesever hazırlıklarına başlansın! Annem uçmuş! <gülüyor> Millet denirmiş Durup dururken vücut Memleketin haritası kağıtlara sığmıyor Asya, Avrupa, Afrika benden soruluyor Hala fükut Üç kıyamet Tula nehri bu oyuncağı vaktır macera Alsam alsam orada bir tane kale alacağım Dünyanın masamı o kadar adamın ışık Lan ben, ben o kaleyi alsam mı olur Almasam mı olur Bırakacağım barcağımı İstimua kim olursa olsun padişah! Sıçarım böyle saldırırız <gülüyor> Çok şaka Cırami Paşa'nın kahve içişi! Hicril'ce maziyle belin 20'si! Bin bilmem kaç ciz bilmem ne! Perşembe dikindi! Kliyen diki 28! <gülüyor> Geçmiş Osranlı Paşa, ne geçmiş olsunu ne olmuş ki? Az dolunmuşsun almış miyimi? Sen nerede biliyorsun? Şimdi duydum. Yok nerede duyuyorsun? Şimdi az dolundum. Allah ömürler versin. Hıyar'a demişsin o da sana, da sana Sen versene şu mühürü demiş Sen yavakça hangi mühürün karım diye sınıtırken Kaç tane mühür vallaha hıyar ağa değil ki Hıyar ağa Biliyorum onu beni ilave eyledim Çok şakacısın rahmi basenye <gülüyor> Bu kadar lafı böyle papağan gibi nasıl belledin? Kapı mı dinliyorsun? Ben niye dinliyim efendim Bir dinleyenler var nasıl olsa? Kulaktan kulağa yayılıyor işte. Sence kim sadrazam olacak şimdi? Kim olursa olsun efendi. bana ne? Ben sadrazamlıktan ışınlanacak adam mıyım Allah aşkına? Adamı dolduruşa getirdiler tabii. <gülüyor> Bir daha bu konakta oturuyor. Atı bana arabası var deniliyor. Konak bana tahsis edildiği zaman iki odası boş. Padişahımız efendimiz o iki odanın döşetilmesine emir buyurdu. Sonra da konaktan ayrılırken ama bu eşya senin olsun Ali Paşa dedi. İşsan etti. Öyle de ne kayıp olur. Ben Ayazdafan Osman Başkaya üç manda arabası eşyayla taşındım. Sonra da maşkadan boğazdaki yanıya eşya almak denilirken eşyamın çokluğu kimi eşşol eşeklerin nazarı dikkatini celmetmiş olacak ki maşkadan eşya aşırdı ya laf çıkardılar. Aman canım sen de millet delal götürüyor Allah aşkına. <gülüyor> Sence kim sana razı olacak şimdi? Kim olursa olsun efendim bana ne? Aa, çok şaka ki Selim Paşa kim olursa olsun olur mu? Ya Allah korusun üsteki Rıza Paşa olursa? Olmaz onu yapmaz. Damacı İsmail Paşa. Beyefendi, mart. Derden Kıranlar Paşa, ya o da dünkü çocuk. Ne zaman paşa oldu ki? Dünkü çocuk, pat satrazı bulsun, yandı vallahi. Ya ya dünkü çocuk benim onunla bir alakalarım edim yok ki. Sen onun vadesini adaletten kovmuştun ya. Öyle mi? Onun anasıydı değil mi o deli karı? O da sana "Ben sana geç derim." demişti ya. Derden Kırano me paşa yapmaz. yapmasa iyi olur yani senin için. Gerçi Damat İsmail Paşa da yaptı senin için fark etmez. Gene oyulursun. <gülüyor> Niye? E sen onu bir insana sürdürtmüştün ya. Sürdürtmüşsün değil mi? Ama hak etmişsin adi. Belki <gülüyor> de yok aslında ortada. Aslında adam yok efendim, kimi yapacak? Seni yapar <gülüyor> belki. Aman efendim bizim sadalette gözümüz yok. Polis yapalım seni yapsın. Neden? E başka kim sadrazam olsa belli Oyan. <gülüyor> Benim için en hayırlısı senin sadrazam olmam. Bizim böyle belki de gözümüz yok ve lakin vazifeden kaçacak değiliz lan o paşalar duydunuz mu? aynen ne olmuş? istifa etmiş bu istifa etmedim kendisi öyle uygun gördü mühürü istedi seni demiyorum padişah istifa etmiş padişah, padişah mı istifa etmiş? evet nasıl olur padişah istifa etmez ki? erken emeklilik istiyormuş <gülüyor> farkları mı öderim diyormuş. Delirmiş herhalde. Benden mührü isterken de pek normal değildi. Hekimbaşı bir muayene etseydi. Sen ne diyorsun ya? Zaten devletler ortada yok. Tarttın hapusunu bırakmış, pencereden kaçmış. Bağırken saraydan mı kaçmış? Maalesef. Aman Allah'ım otorite boşluğuna bak sen. Memleketin sadrazamı da yok şu an. Büyükbaşı boşluk rezalet. Revolisyon. Hemen aramızda bir konsey kuralım idareyi ele alalım. 12 cemaziyen evvel evveline döneriz vallahi. <gülüyor> Aynı zamanda Hicri. Bin bin menfer çiz bin menle. on bir kırk yedi. Galata'da Panayot'un meyhanesi. Başka bir emriniz yok ise... ...hesada saat ayında Mustafa Efendi. Saat kaç oldu? BN-10 bir kırk sekiz. Yani daha henüz Perşem ve Cuma'ya on iki dakika var. Ancak kapatırız Mustafa Efendi. 5 dakika geç kapasın ne olur. Benim için Havuz Mustafa Efendi fakat biliyorsun zaptiyeler müsaade etmez. Sen zaptiyeleri görmüyor musun? Görmesini görüyoruz elbette. Yani Mustafa yüzünden zaptiyelere haraç vermeye değmez demek istiyorsun öyle mi? Esnafım var Mustafa Efendi. Kapalıyız Pasa. Belli oluyor. <gülüyor> Selamünaleyküm. Tanışıyor muyuz? Bak bak öyle Allah'ın selamını veriyorum. Ben selam alıcısı mı? <gülüyor> Sen nasıl böyle birden birer bizim soframı dolsun? Sen de padişah kompleksi mi var? <gülüyor> Biz şahsiyet miiz zülen? İstanbul'a abedersiniz abi. Abi senin baban. <gülüyor> Sen beni kaç yaşında tayin ediyorsun? <gülüyor> kaç yaşındasın ha? Ben yalnız paramı sayarım çünkü çalınmak kaybolmak ihtimali vardır. <gülüyor> Yaşadığım yıllara kimsenin dokunmayacağını bildiğim için. Onları saymak zahmetine ihtiyar etmedin. Anladın mı dümbelek? Ahasız ettiysem kalkabilirim. Destursuz oturduğunuz soframıza bu bir ayıp. Destursuz kalk gidelim daha büyükler. Necisin sen? Ha pek de işim yok. <gülüyor> en güzeli boş gezenin free kalfası. <gülüyor> İşin yoksa başın dinç, vergin yok, yorgun yok. Çalışsan zaten katandığına geçiremiyorsun. Öyle de sürünüyorsun, böyle de sürünüyorsun. Böyle istediğin gibi, istediğin yerde, istediğin zaman sürünüyorsun. Öbür türlü emir komuta zinciri içinde sürünüyorsun. <gülüyor> Bana yok. Arkadaşlar akı getir. Kapatıyorum Zafik Mustafa Efendi, muhabbet kurmayalım. Tamam o zaptiyeler gelince ben vereceğim araçlarını, tamam. Ne aracı? Güya de kapanacak ya padişah fermanı. Zaptiyeler gelir, laka duga yaparlar. Verir sinirlerine iki üç akça giderler. Padişahın fermanı bızızızız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bızızızız değil mi? Ne canım? <gülüyor> Bir ünlü füstünü ihsan eder misiniz? Kaç parayı söz ederim. bol galiba senin. Ellerin zenginli zaten. Yüzük, manikür yerinde. Hem de işsiz, güçsüzlük diyorsun. Karı parası mı yiyorsun? Onun gibi bir şey. <gülüyor> vay kodoş vay. <gülüyor> Al buyur, sar tüdünden. Para istemez. Ben karı parası yemem. Tüdün içicisi misin? Ha içerim. Bu boku yiyen kaşını yanında taşır. <gülüyor> Saatine. Saatine. Ne iş yapıyorsun zaten? İçerim. Milli içiciyim. <gülüyor> Kendimi bildim mi? içerim, hiç olmak. Bundan pek para kazanılmaz. Üstelik içki masrafında var mı? Kazanılmaz olur mu ben hayatımı içerek kazanıyorum. Günde belki elli kere iddiaya girerim ben. Bir büyük rakıyı gazoz gibi dikler bir nefese içerim derim. Oradan biri babayı içersin der. Ben hemen var mısın iddiasına derim. Nesine? Beş yüz akçesine. Fatınakı gelir, lap dikler içerim. En kötü gün hasılatı bir akçe. <gülüyor> Durumun padişahtan uyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun, var mısın iddiasına? <gülüyor> 500 <akçesine. Aynı>. Nesine? Beşyüz akçesine. Hayır. Nesine? Kellesine. Diyorum baştan beri, sen de padişah kompleksi <gülüyor> Olacak artık o kadar. <gülüyor> ben padişanım. <gülüyor> <gülüyor> Bu zıkkım şişede durduğun gibidir. Herif <gülüyor> bir fırdı işte kendini padişan sanmaya başladı. <gülüyor> bir kadeyi ta etse peygamberimdi. <gülüyor> Üç kadeyi sonra en alaka. <gülüyor> Eyvaksabdi evvel geliyor. <gülüyor> tamam ulan bir şey yok. Kaçma neyse ben veriyorum. Tamam. Patçam çok yaşa. Neyletiniz burada? Bu ne harem adım? Saat kaç oldu? Hep ne işim var gecenin bu saatinde sokakta? Yürü saraya. Siz de tutuklayın bunu. Ayla öyle biri bak. Patçam efendim. Balonla iddiaya girdik. Al ha? Alın bunu saraya getirin. Yatacak yer gösterin, istediği gibi eraklı sofrası kurun. Onu... Sadrazam yaptı. <Gülüyor> sadrazam mı? Tabii tabii. Neyse mi ne adın? Mustafa Makriköylü Mustafa, Mustafa denir hükârım. Al şimri, gel peşimden Makriköylü Mustafa Paşa. <gülüyor> Bu meyajı bir kese altın verin. Padişahım çok yasak! Bundan sonra her gidi, her gidi de kapayacaksın. Araç istiyen zapteyi zaptiyaninle büldüreceksin. Kendine zor Emin edersiniz hünkârım! <gülüyor> Hadi yürü! Şşt op! Hareket yapma! <gülüyor> Senin karşında sadrazam var. <gülüyor> <gülüyor> yürü alnına basarım he! Niye söylüyorsun Nasıl sen zapteyler banaş öyle? Hııı? Ben söylemedim ki Pasan. Sadra Azam efendimiz söylediler. <gülüyor> Bu hafta iki misli araç vereceksin. Biliyorum Pasan. Saraydan panik, 21 bir cemaziyeyle bel cuma. Bin günden kaç, yüz ne? Tabii ki hicri. AM on <gülüyor> Olacak şey diyeceği hanım dostu paşa. Sizler dururken böyle bir ayasın sadrazam yapılması görünmemiş rezalet. Nereden çıkmış bu zat? Dün gece bizimkisi istifa ettik diye saraydan kaçmış. Tepkili bir hafettin ağzından meyhaneye gitmiş. Oradan atlamış adama. Hoş kaçmış. Önce paşa yapmış. Artık gandermiş böyle. Sadrazam yapmış. Herhalde kafası iyiymiş. Gayet abiden ayık kafayla yapılacak iş mi bu aldı aşkına? Durup dururken böyle başımızda makri makhiköylü Mustafa paşa. Yarın öbür gün soru çizmeliyim Ahmet Paşa. <gülüyor> İşin boku çıkacak. İşin boku çıkmış zaten. <gülüyor> Daha ne çıkacak? Şş, pek eli açıktır hünkar. Kimi görse paşa yapar. Gabali'de artık neyini sallasan paşaya çarpar. Hahahaha! Pfff! Ay belakatinle bin yaşat paşa. Peki nasıl kurtulacağız biz bu heriften? Pek iddia meraklısıymış. Ne söylese arkasında var mısın iddiaya? Nesine? 500 aktesine. Odan beri onunla bununla iddia edip epey para tokatlamışız. He, o zaman onunla iddiaya girmek lazım. Nesi ne? Mührü ne? Kaybederse pat alırız elinden mührü. Mührü salari alıp vermek padişahımızın tasarrufundadır. Biz en iyisi onun, satrazamlığının uzun sürmemesine çalışmalıyız. <gülüyor> Yay gerileri süner ok, padişah da çok. Hem satrazam var hem yok, durumül vasiyet bomba. Camazeli evvel perşembe. Bilbilmem kaç çiz bilmem ne. İllaki hicri. Eğen 1104. Harimde huzurum kalmadı. hepsi beni kıskanıyorlar. Ellerinden gelse beni bir kaşık suda boğacaklar. Anneni de söyledim. Hiç oralı olmuyor. O da bana bayanmıyor zaten. Benim bir an önce kendime ait bir konağa taşınmam diye. Nerede olursa olsun. Benim evim yuvam diyebileceğim. Başımı sokabileceğim bir küçük konakiz. Beni özlediğin zaman oraya gelirsin Özlemezsen gelmezsin Geçim mi temin edecek bir insanda bulun Bir ahçı, bir iki hizmetçi Bir araba, bir kahya, bir iki bahçıvan Bir kapıcı, bir iki de muhafız istiyorum İstediğim atla deme değil ki Huzur içinde yaşamak istiyorum Haremde üç yüz katının içinde yeni çıkacağım Olmaz ki canım İnsanlık bu kadar çok kurmazsa olmaz ki Biriyle baş üstüm öbürü üstüme geliyor Üsteyim hepsi bana karşı birlik olmuşlar ...başta da o feleknaz. Ne buluyorsun onu anlamıyorum zaten. Ne hareme yakışıyor, ne sevin şu anını. En ufak bir ince diyor. <gülüyor> Ondan hizmetçi bile olmaz. Herkesi bana karşı kışkırtandı o zaten. Dünya sen onun ayak parmaklarını öpüyormuşsun. Onun ayağı kadın ayağı değil ki bir kere. Çocuk mezarı gibi. Yeniçeri ayağı gibi. Gülkiraz da ikisi bir olmuş. Her fırsatta da bana sallıyorlar. Gel <gülüyor> hey, hadi. Gülkiraz kıdemli. Feleknaza ne oluyor? Dağdan gelmiş bazıkiri günü kış kışlıyor. Beni dinliyor musun? Hayır. Başım ağrıyor. Sen bugün git, yarın gel. <gülüyor> Esası başı. <gülüyor> Aspirin. Kod Yedibaşı! <gülüyor> duyur dedin padişah! Kim bekliyor kapıda? da? Satraz'a mı Fethi'niz görüşmek isterler hünkârım? Haa gelsin! Allah'ım ulan öresin hünkârım! Hoş geldin Mustafa! Söyle bakalım ne yaptığını? Hünkârım, tanıştığımız gece Benzahlı Devleti'nizi tanımayarak... ...gablet içinde size... Benim durumum padişahata ni demek ki kalında bulunuyorsun. Ee, bir haftalık Çandar Hasanlı yaptığım incelememin içerisinde o kanaate vardım ki pek de yanlış sanırım şi bir Yok ya Maalesef malım serbest kararım. Devlet ahalinin gideri gelirinden fazla. E peki gelmeyenden nasıl karşılıyoruz biz bu gideri? Ülkemiz bütçe da açık, çırpılır, ağır belgeler getirilmiş. Bütçe açığı halkın sırtına bindirilmiş. Bir vilayetin vergisi üç ayda üç misli aktarılmadır. Yok yahu. Maalesef hünkârım. Ne yapmam lazım peki? Lüzumsuz mesafin kısılması gerek. Nedir bu lüzumsuz mesafin mi? Gördüğüm kadarıyla anneniz kardemar sultan haftasında üç gün davetler vermekte. Her hafta sonu balılar tertip etmekte. Önüne gelene ölçüsüz iş sandalarda bulunmakta. Hamama tahtlı revanla gitmekte. Annem de deve sebep. Baba mı öyle alıştırmış onu? Başkaça ne derler? Lozontos mezarı mı? Vezirler sık sık yüz üç yüz kişilik ziyafetler veriyorlar, hünkârım. Vezirler ziyafeti benim paramla vermiyorlar ya. Evet, ilk görüşte ziyafeti kendi paralarıyla veriyorlar ama bu parayı tedarik için kendilerine Hazine-i Hümayun'dan iki demir uydurup tas tasla çıkarıyorlar, iki. Vay haline. Bütün vezirleri astıralı <gülüyor> O zaman başka birileri vezir olacak hünkârım. İbret alem için bir tane vezir astıralım Sultanahmet'te mi? Hünkârım, adam astırmakla bir şey hallolsaydı şimdiye kadar hallolurdu. Astırılmış o... olanın haddi hesabı yok. Ne yapalım dedin? Hünkârım, vezir el nazini götürdükleri bir tane devede Asıl mesarif Yeniçeriler. Evet adiler. İkide bir ayaklanıyorlar. Her bayramda zam istiyorlar. Kaldıralım şu Yeniçerileri diyorum, annem razı olmuyor olur. Hünkârım. Haddim olmayarak bir şey söylemek istiyorum. Galiba İy asıl mesele anneniz valide sultan. Bütün mesarif sonunda gelip onda düğümleniyor. Annemi ortadan kaldıramayız ya Mustafa. <gülüyor> ben bunu söylemek istemedim hünkârım. Her şey annemin başına altından çıkıyor aslında. Ben kadişahlı kalan da istemiyorum. Bırakıp gitmek istiyorum. Annem razı olmuyor. Hünkârım eskide reddirdim ki ulan ben sadrazamın yerinde. Bir haftada bu ma çevirir memleketi. Camikgandan öyle gelir. <gülüyor> Kimi İslaat hanımlarıyla devlet kurtulur sanırdım ikarım. Kanın neye benzer bilir misin usta? Neye benzer ikarım? Kan örümcek ağa gibidir. Sinek gelir dokunursa ağa takılır kalır. Örümcek sineğin işini bitirir. Ama eşek arısı gelir dokunursa deler geçer ağa. Örümcekle şaşar bu işe. Hani söylüyordun sen geçen geçen padişahın fermanı buz. <gülüyor> Yerden geliyor. Biz vatandaş olarak Irak'ta denizin ortasında bir gemi görmekteyiz. Dümeni bozulmuş, yelkenleri fare fare, dibi derin bir su alıyor. Battı batacak bir hal yüzüne çalkalanıyor. Ya bu geminin kaptanı yok mu? İçinde bir rektabatı yok mu? Halini ve ahmetini görmüyorlar mı? Niçin gemiyi kurtarmaya çabalamıyorlar Çabalamıyorlar diye koşuyoruz gemiyi kurtarmaya. Bir de bakıyoruz ki o gemin sakinleri ellerinde tef dümmelek, zil takmış göbek atmadan. Ya batıyoruz diyoruz, sus! Felaket tellarlığı yapma diyorlar. Ya onlarla hepare olup zil takıp göbek atacaksın, ya da atacaksın kendini suya. Ben kendimi suya atmadan yanayım. Buyurun sadalet mühürünü. Beni af buyurun hünkârım. İlk defa vatan bir adam oldum, o da sadrazamlık istemiyor. <gülüyor> Hünkârım, memlekede bir faydam olacağını bilsem çabalarım ve gördüm ki elimden bir şey gelmez. Meğer devlet tamamen batmış da bizim haberimiz yok hünkârım. Bak bu devlet battı batıyor teranesi, sen kendimi bildim mi sürer gider Mustafa. Ben mi saçıma sakalama atmıştı, devlete bir bok oldu, yok yok. <gülüyor> hünkârım, oduncu Mehmet Han'ın cenazesi değil ki bu, hemen kaldı nükle şifatsız gömsünler. 500 yıllık bir devletin cenazesi. 70-80 sene kalkar. Belki de haklısın lan Mustafa. Ben aslında hemen demokrasiye geçelim diyorum. Annem razı olmuyor. Mademiz Kadıvar Sultan'ın kendini, Turut'un köşesinden döndüğü hışınla geliyor. Hünkârım, iyi insan lafının üstüne gelir, <gülüyor> bana müsaade. Merdan ol Mustafa. Allah'ım ürünler versin Yolun hikaye. açık olsun. Sağ ol. Bir ihtiyacı olursa çekinme, gel. Sağ ol. Ne o Sadrazam? Gene mi benden şikayet? Ben artık Sadrazam değil, bir zavallı kulunuzum efendim. Öyle mi? Güzel, defol! <gülüyor> Tünaydın ne? Günaydın evladım. Aldın dedek mümkün evet. sağ baştan. Ben almadım, kendi verdi. Hayırlı olmuş. Bir haftadır benim hesaplarımı incelektiriyormuş. Delimidir nedir? Çok hazırlı bir yalanmıştır. Onun hakkı onun olsun. Yeniçerinden kaldıralım diyor. Haklı. Olur ne evladım? Ordusuz devlet olur mu? Osmanlı devlet olmadan önce ordudur. Tamam anne tamam. Askeri tartışmalara girmeyelim yine. Kim sadrazam olacak? Gerdan Kıran Ömer Paşa olmayacak. Kim olacak peki? Kâir Tosun Paşa olacak. Pekala. Makrik Ölü Mustafa'dan iyidir iş işte değilse. Bunlar ve Sırp Krallıkları ne olacak? Olacak. Mı? Olur mu evladım? Onların mevcudiyeti seni rahatsız etmiyor mu? Yok hayır ha, Çok acayipsin valla. Dört bir yanımızda kale gibi krallıklar, imparatorluklar dururken nasıl rahat uyuyabiliyorsun? Uyku hapa alıyorum ben değil mi? Tamam arkadaşlar savaşma baş çıkarma başıma madem istifa edemiyorum... ...efendi gibi saltanatımı sürmek istiyorum. Sen onları parçalamazsan onlar seni parçalar. Tamam onlar beni parçalasın. Bin parçaya anne, savaş istemiyorum. Babam ömür boyu savaşmış, imparatorun sınırları bir santim değişmemiş. İmparatorluğumuzun büyüme ve ilerleme devirleri çok gerilerde kaldı. Artık kendimizi hayriye paralamaya gerek yok. Ben tarihe yenilmeyen, bileği bükülmeyen padişah olarak geçmek istiyorum. Hiç savaşmaz ağabey, hiç yenilmezsin, tamam mı? <gülüyor> ee, ee, ee. Ben sana savaş demiyorum ki. Ne diyorsun ama? Ee. Bulgar ve Sırp krallıklarında hiç çekişmeler var. Bizde ne var çekişme? Her yerde var. İlk çekişme mi var? Bu ilk çekişmeleri körüklersek krallıklar dereveyliklerine bölülecektir. Bu dereveyliklerde dar ve kapalı ekonomilerinden ötürü halklarına ezen baskı rejimleri oluşturacaklar. Ezen halk Osmanlıyı kurtarıcı olarak görecek ve ilk fırsatta bizim yanımızda dereveylerine karşı başkaldıracaklar. Bize de oralara haritada ader fosforulamak kalacak. Peki ya dereveylerine başkaldırma hazır onlarla birlik olup bize saldırırlarsa? Haftarik'te böyle enayi numaralar çoktur. <gülüyor> o zaman kılıçtan geçirilecekler. Sen de devri saadetine bir şanlı zafer yazacaksın. Necim ben zafer haber istemiyorum. Benim böyle bir Beseninoviç kompleksim yoldur. <gülüyor> Eğer ki dediğimi yapmazsan aynı şey sırtlar Bulgarlar yapacak. Senin imparatorluğun parçaların Dünya üzerinde gereğinden fazla imparatorluk var. Hiç kimse bu kadar çok imparatorluk istemiyor, anlamıyor musun? Dünya üzerinde ancak bir tek imparatorluk var olabilir. Gökyüzünde bir tek güneş olduğu gibi çok emperyalistsin anne. <gülüyor> Bırak bu Solomigo ağızlarını. Yeniçeriler kendilerini ganimetten yoksun bırakabili zunun barış dönemlerinden pek az etmezler. Her an kazan kaldırabilirler. Ocaklarından önce inciri, sonra üzüm dikeceğim en içeri. <gülüyor> Boş konuşma. Kap, kendine çeki düzen ver. Bu akşam Erdal Boyu odasının kızı Veronica'yı kabul edeceksin. <gülüyor> Niye? Uğurla evleneceksin. Saçmalama anne ya. Daha geçen hamdla evlendirmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Veronica ile evlenmen Erdel'in bize bağlanması demektir. Sen sana Veronica'yı izlimsemediğiniz her ne istiyorum ya anne haftada bir eğlenmeye başladım bu işi bu kucakta artık <gülüyor> bu kadar çok karı olmaz babak tadı ver Kafamı dinlemek istiyorum ben bu kadar veriden baş edemiyorum yorgunum anne Formsuzluktan ölüyorum <gülüyor> Allah Allah anne ben bakıyorsam iyi mi? Kim bilmem kaç ciz bilmem ne? Hidri. PM 312. Yarın sefere çıkılıyormuş. Biliyor musunuz? Yok ya. Akşam iştivasında söyleyecekmişim. Nereye gidiliyormuş? Bilmiyorum. Onu kimse bilmiyor. Nereye gidileceğini padişah sır gibi saklıyormuş. Çok sıcak bir yemek miyiz inşallah? Hiç sıcakta savaş sevmez. Kan teriçimden alıyormuş ışırmita yımız. Herhalde kuzeye gideriz canım. Bana kalsın padişah da bilmiyor nereye gideceğiz. Olur mu ya? Kim biliyor peki? Allah bilir. Padişah tutar, sebep ki biz dört adamı. O da terhân çıkacak seferi. Aslında benim de canım bir şey istemiyor seferi. Olmu! Sefer bizim bayramımızdı. Ne bayramı usta ya? Canımızı cebimize koyuyoruz. Olsun. Bir kere evin karnının dırgırı biter Uçsuz bucaksız mekarlık başlar Gitti yerde gavur karısı gavur kızı kırlar kırla. Bayılırlar yeni teriye Bir şey fikirdiğinde ganibet toplamakla bitmez Nereye sokacağını şaşırırsın Ben eski padişah kımarında son seferden Üç çuval ganibetle döndüm Sırtımda taşıyamadım Edimle de, de eşek tuttum Bir şeye öyle zaman yalmalamak serbest mi yani aslında serbest değildir. Komutanlar ellerinde megafonlarla. Durur lan! Ya bak alimet yok! Adileşmeyin! Kimse kaleye kıza saldırmayacak! Diye bas bas bağırırlar. Ama o curcun içinde asker onları duymazdan girip baktılar baş edemiyorlar onları da keserler bağırmayı. Şehir artık geri çevirildi. Gene de çok tehlikeli iş savaş. Tehlike Allah'ın emri. Fakat ölmezsen... Çok zeytlidir savaş. Tuna boylarında sivrisinek var. Hiçbir bin bilmem kaç cız bilmem ne. Cemaziye lahirin 18'i perşembe. Pm 9.31. Gece hariç. Tosun Paşa. Sivrisinek var. <gülüyor> Bize bu gece zevki sefa gerek. Ve lakin bu zıldıyor sivrisinek. Sefere çıkıyorsun abdesevenk. <gülüyor> sana şair değil cibinlik gerek. <gülüyor> ne işledim Tosun Paşa? Saki, Getir yine dünkü şarabı. Meclisimize meh halinde üzümün suyuna haram diyenler Tosun Paşa'nın kıçını yesinler. İyi <gülüyor> yaşasın Tosun Paşa yaho. sabr Azam dediğin böyle olur işte. Rum servis başı, Enderun padişahı, seni yine şarap gelsin. Müzikayı humayında gelsin mi Tosun Paşa? Mızıkacı takımı yorgun indi Tuna'ya. Bir akorda koyulurlar, tan ağrır gün olur. Dosun başa devirmiş artık kıçı buraya. İki kadeh atınca sivrisinek saz olur. <gülüyor> oldu, gün akşam oldu. Güneşin feris oldu. Bunu yazan Padi... <gülüyor> ...dinleyenek olur. <gülüyor> <gülüyor> padişahım uymadı Tosunu dediği padişahım uymadı Padişah'tan yüce midir kimaruz? aruz Padişahız Biz doğuştan şairiz Uysa da koru uymaz <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> Madişah'ım çok yaşa Padişah'ım efendim Zorga Vorkalası tamamen kuşatıldı <gülüyor> Ne yapçılar ne yap kazmaya <gülüyor> başladılar Toplar yerleştiriliyor hünkârım İyi Yarın sabah her vakit bin elçi marifetiyle Zorga Vorkalası komutanına teslim ol Çağrısında bulunuruz Oldu oldu Olmadı başlarız ateşe Şimdilik bir saldırıda bulunulma Emredersiniz hünkârım ...askere bunu feda atılacak mı sultanım? <gülüyor> <gülüyor> Adap dolunmadan kimseye on para. Kerman Efendimiz. Başkaca bir hadise mi var? Evet hükkanım. Nedir? Hümen'le sefere çıktığımız ve zor damarı kuşattığımız... ...dört bir yanda duyulmuş olmalı ki... ...sırk kralı Trazangunduric... ...Kızıl Prenses Zafumbiye'yi size göndermiş. Ne münazimetler? ...cariye kulunun saremeniz olması dileğiyle! Hayır lan sen! <gülüyor> bak kardeşim, ben kalmadan kurtulmak için sefere çıktı. <gülüyor> elçilerle elçiler dahi mübalagalı armanlarla gelmişler. Kunduruc, kızımın cihazı tamam oldu. Cariyeniz kulunuzdur efendim demiş. Niye bak yemiş? <gülüyor> Niye duruttururken bana kızını pazarlıyor bu Kunduruc canım? Allah Allah! Buna müvasi vakalar daha öncede tarihimizde görülmüştür hünkârım. Bir zamanlar sırt tacını taşıyan bol dolkomüşler... Gilbert Despina'yı yıldırım bayazıta vermişler. Daha sonralara aynı tacı taşıyan ve memleketinin selametini Osmanlılaryla akrabalıkta gören Karayorgi Brankoviç, henüz 14 yaşındaki kızı, güzeller güzeli prenses Mara'yı Sultan Murad'a vermiş. Sıgedin barışının imzalanmasında rivayet ki bu Mara'nın rolü büyük olmuştu. Omsoms, ne yapın? Red etmek olmaz, kızı almak gerekli Sgartişin de, bu kusur sultanım. <gülüyor> Yapma ya. <oğlum. gülüyor> Zevmi? Buna bir saat kendiniz karar ver, sultanım. Senin gözlerin ve dahi zevkin yok mu benim? Kim ki adam? Güzel derim, beğenmezsiniz kellen olurum. Çirkin derim, beğenirsiniz. Gene gider kellen. Tedbirli adamsın mesela. <gülüyor> Alın bakayım şu yavruyu içeri. Prenses, sahum Hazretleri. Ney ne ismi ne? Zahumliye. Zahumliye Sultan. Neyse, bilhane daha düzgün bir isim buluruz biz ama. Dobre veçer. Dobre veçer yavrucuğum. Yahu maşallah... ...ne kadar... ...turpanda. Var <gülüyor> <gülüyor> ne bu branzı? Ne? Şıprayezle doğrucu. Nema. Doyose pek İngilizce. Nema. Eh. Hmm. Allahu Italiano. Nema. Hey. <gülüyor> Nema problem <gülüyor> <gülüyor> Kız oğlumu ağrı götüren, bir kainatlayım, paklayın Getirin benim çadıra yatırın, istirahat edesin. Ben de bu yavruyu ama evcilik oynayım bari bu bir Gelmeni varite. Ne diyor? Gelmeni kovrit ediyor. <gülüyor> ya bu tamam onu anladık. Ne demek yani o? Bilemiyorum. İnkarım sucum hiç yoktur. Mok bir şatır. Tamam, yavrum, tamam, nema problema! <gülüyor> <gülüyor> Kako nema problema, nesem razumeno! <gülüyor> Uff! Öyle uzun, çünkü kadar <cümgeler> kurma, yavrucuğum, tamam! <gülüyor> i̇şte ya može o çeşkupitliği graçke, ne razumem, kayete gvaş, niye beroşnik? da, može! İyiniz hünkârım! Bilmem. Öyle gibi Sırp sesler çıkardım. Bir şey demek oldu ki kız anladı. Hiç Sırpça bilmem. Çok iyi konuşurum. Padişah'ım çok eşek. Yahu tam gecesini buldular. Bütün gün at bindik eşek gibi yorgunum. Keşke eşek bileydik. Bir sefer halidir padişah yol yorgunu... ...ecdadımız anın için icat etti macunu. Kim terkibi uyandırır ölü duran organı... ...macun yemiş masla abdeler geçer yorganı. <gülüyor> Aferin lan tosut paşa! Elbet bugünler için icat olundu bu macun. <gülüyor> <gülüyor> macun ucu başı! <gülüyor> Onları dozu macun yapın mı? Sırbistan'a olmuyor olmayalım. Sordobor kalesi önünde on dokuz cemazıyla bir çuma sabahlı. Eğen on kırk dört. Bin bilmem <gülüyor> Yaz kızım. <Gülüyor> ben süper padişah. Zat-ı şahanem. Hazretlerim. Sultanoğlu Sultan oğlu Sultan'a. Yemin ederim ki bir yeri ev göy yaratan Ferberdik yarattığı içindir. Ve dedem ruhu için. Ve babam ruhu için mi? Ve tuz ruhu? <gülüyor> Ve damat <davası> ruhu için mi? <gülüyor> Ve benim başım için mi? <gülüyor> Ve kuşandığım kucağım için mi? Fazla V olmadı mı? <gülüyor> Olsunu, öyle söylenir... Hayır virgül koyabiliriz. Sen sus ve yaz. Ben bu şandığım olacak için. İmkane sorguvar kalası aldı ve merzimzadeleri kal ayı bir iftânı gönderir. Bana kul olma, itaat ve inkıyat gösterirler ise ben de iyi askerlerimle önderlerimle var oluruz. Ben Allah'ını yıkıp var abi, Bu yorayım ki kendileri, ve rızkıları, ve mülkleri, ve bağları, ve değirmenleri, ve kemirleri, ve sandalları, ve sandaletleri <gülüyor> ve biricimde metaları kendilerinin üzerinde vukar ver ol. Mütaviz olayımı ve üşendirmeyin. Anlar da iyi renç belli giderler gayri memleketlerim gibi Deryadan ve kurudan seferidir. Kimse ne mani ve müzahim olmuş? Kimse, kimse mani... ne? O ne demek padişahı? Hiç kimse demek. Niye öyle yazmıyoruz? Yazışmalarda kimes nedir? Ne <gülüyor> Sen idnilik etme yaz. <gülüyor> Kimaz mı? Tanrı ve Buda iyim Ve Ekiliselerin ellerinde ola ve kupalar ailelerince ama çamru ve naftu çalmayalar kime? Kiliselerin ellerinden alıp mescit etmeyin. Allah da iyi başka kilise yapmıyorlar. Derya adam ve giderler ve gelirler. Kim bilir ne Onlardan kap Dal, wow. Alın mı? Ne alınmaya? Kalk, dal, wow. <gülüyor> o ne? <niye? gülüyor> Kalk, <not. gülüyor> dal. Dalnur. ...klanlık... <gülüyor> ...kadir... ...klanır <gülüyor> mısın? Ha varda mı kalktalım ha vallı <gülüyor> mı var ya? Allah'a kimesine teaddi etmeyin. Kimesine? Evet, kimesine... ...teaddi etmeyin. Ve karayı meskul halkı... ...ve vezirganları... ...Angayadan muhabbet... ...ve müsellem olun. Satır başı. Alamet-i şerife ihtimaz sıvalar nokta Tanrı ben fi yevahir On dokuz cemaziyelahir A nokta M nokta On kırk Sene bin bilmem kaç yüz Kimes Alt köşeye bir makamı Osmani Bas mühürü imzalayayım. ...bugün iş yapamazım. Yıkalım! <gülüyor> FTT başı! E, Emredin padişahı! Şu fermanı alasını... ...torba organizi komutanı olacak... ...pezevengi götüresindü. Bekleyesin okusunu cevabı ile gelesini ve selam. Emriniz başım üstüne padişahım. <gülüyor> Günaydın! Good idea. koyuyorsun. Yahut sen bunları halli hamur etmesini beceremiyorsun. İki Yok ama yuttum. <gülüyor> Bir feraset yok. Mu? <gülüyor> Nasıl olur İkhanım? Düm prepanat esnasında parmağıma bulaşanı yalamış bulundu mu? <gülüyor> Dünki sedan beri şimentifer gibiydi. <gülüyor> Yapma yahu. Evet derin karım. ...bende niye tezir göstermiyor babacığım. Siz ikisi siktirersin. Öyle mi? He? Siktirersin ha. Dünlük de tatlı Şu anda sabah psikolojisi için de çevres dein fatıca psikoloji kanı. Tam anlaşıldı oldu iku. Emezsindir can. geri başa. Ne Tosun Paşa'ya haber ver, tavlayı alsın gelsin mi? Ümrü dersiniz hünkârım! Aşçıbaşı, Kaşçıbaşı! Emredin hünkârım! Neredesin? Ellerim soğanlıydı hünkârım! Ne yiyorsunuz öyle lan? Düğün çorması, su böreği, talaş böreği, puf böreği, zeytinyağlı fasulye, pilav zeytinyağlı, enginar, pirinç pilavı, bulgur pilavı, yaprak sarma, patlıcan oturtma! Hünkâr beğenecek mi bakalım? O şap zerde, revali, baklava, şöbiyet, para muhallebi. Çok yemek yapmayın dedim size! Sefere çıkalı beş güne aldım! Allah Allah! O Hünkar beğenecek mi bakalım dediğin nedir? Yeni yiyeceğim Hünkarım! Sütte ve tereyağı da kavrulmuş buğday oğluyla... ...közemit, tuatlıcanı, ezip tercüme çediyorum... ...kendi sosuyla pişmiş kuşbaşı eti yanına... ...sermiş yapıyorum Hünkarım! Eğer beğendirseniz adını Hünkar Beğendi koyacağım! Anın adı şimdilik Hünkar henüz denemedi olsun! <gülüyor> Çiz bana öyle ne... ...çift kaşalı tos yaptırın. <gülüyor> 24 tane. Emredersiniz evet, hünkârım. Sabah şerifler hayırlar olsun hünkârım. Gel bakalım Tosun Paşa. Gel buyur otur şöyle. Seni bir güzel yiyeyim de... ...stresim dağılsın. <gülüyor> Yeniden pehlivan kavgaya doymaz. Stres nedir karım? Günlük sıkıntının getirdiği... ...ursal huzursuzluk. Hmm. E, Buyurun siz başlayın hünkârım. Yok yok sen başla. Padişah başladı diye diyelim affedersin yenilince. Siz bilirsiniz hünkârım. Şeştüse. En sevmediğim var işte şu şeştüse. Ciharı yek. Şu vantutili cihar. <gülüyor> şu yek. Pemcüsü hay siçime. Evvel oyna ağır sıçı. Tavla, boka gargoy <gülüyor> mu? Şu ben, şu da se. <gülüyor> Hala teslim olmadı şu zorkovor kalesi. <gülüyor> Pencile dü eder yedi, zorkovor boku yedi. <gülüyor> <gülüyor> Sebahiydu, şu dü... ...şu da se. Verdim taşı eline. Ne <Gülüyor> <Düşer şimdi. Gülüyor> Tek kapıya gele padişahın çok yaşa! Cihari! <Gülüyor> Cihariyle yekile alındı beş kapısı! Padişahım buyurun. Şeşmeş atma sırası. <gülüyor> Şeşmeş. Padişah adet edindi. kaleyi, korkarım alamayacak kaleyi. Tamam tamam çok konuşma aslanım. Ne oğlan? Dur bağır ha. İki şöyle. Şu üç şu bir daha. Padişahım darılma. Bunu burada kırmaz isem. Keriz derler adamı. Ha, dört cihar <gülüyor> kapandı kapandığı kapısı gelebileceklerin en ağrısı hünkârım Oyun yöneldi Mars'a Durup dururken düşse Yok ananım Önce bu <gülüyor> İki şey Şu üç Bir de şöyle Bu da size kısadan ise ...şu tavlayı ve sezabalıklarım... denen illete hiç yormadım kafayı... ...her gün yendim padişahı... ...hiç bilmeden tavlayı... Ha siktir mi Zofa çok yaşandı... Ne var lan stres başı? <Gülüyor> Yine boktan bir haber var değil mi? Zorgun Urkanası komutanı mektubunuza... ...menfi cevap eylemişler. Nasıl menfi? Hep menfi efendim. Ne demiş? Hiçbir şey dememiş. şükür etini korumuş hünkârım. Bunun nesi Mesela? menfi? Menfi olan şükür hünkârım, mevzu baks, süküt esnasında kalakomutanı olacak rezil... ...sağ elinin baş parmağını işaret ve şehadet parmakları arasına sokup... ...ve dahi o pis elini yumruk yapıp... <gülüyor> ...ençilisin burnuna müteveccihen ina edip ...uzun uzun sallamış. <gülüyor> ...ben kaç ne... ...hiç değil hiç... ...Neskafe... <gülüyor> ...Hariciye Nazlı'nın Canip Paşa geldiler efendim... ...gelsin... Sabah şerifler olsun efendim... ...hoş geldiniz Canip Paşa... <gülüyor> Buyurun oturun. Ne alırsınız? Nescafe, espresso? Almayayım efendim. Alınız efendim. Siz nasıl tensip buyurursanız efendim. Nes mi ekspresso mu? Siz nasıl tensip buyurursanız efendim. Canip Paşa'ya Nescafe. Süt ve süt siz? Hangisi kolaysa efendim. Fark etmez. Siz nasıl tensip buyurursanız efendim. Süt siz? Evet. Canip Paşa. <gülüyor> Anamaliniz bundan birkaç ay mukaddem. Şah sultanın kızının yani Paşaoğlu Rıfat Bey ile istibacı kararlaştırılmış. Namzetlik merasimi yapılırken damat namzedine ferliklik rütbesi ihsan olunmuş izde. Evet efendim. Nişan merasimi. ...benden bir ay sonra bayram oldu. Bu vesileyle takdimi icap eden ağır bir hediyeyi ...Kane Paşa sisli yüzünden takdimden imtina etti. Bunun üzerine pereklik nişanının geri gönderilmesi... ...ve namz ettiğin bozulmasını irade ettim. Evet efendim. Fakat bununla da hırsımı alamadım. Kane Paşa'nın etersi bu gençliğine... ...temzinin böyle gönderilmesine karar verdim. Siz nasıl tesip buyurursanız efendim. Evet öyle tesip buyuruyorum. Emrini yazın... ...makam imzalasın, derna tebliğ edilsin. Aynı için devletli padişahımızın... ...seferden dönmesini beklesek. <gülüyor> Padişah benim! <gülüyor> Düşmemekte direnen... ...zorgolar kalesi. 25 cemaziyeri perşembe. Piyen litro on dört. Bin bilmen kaç çiz bilmen ne? Hem hiç hem değil. <gülüyor> Padişahım efendim! Ya lan görmüyor musun beş günde beş kalık yaptırıyorum bunu. <gülüyor> Hibbeti hapsim var. Valdir İskan'da bana sultan. Yapma ya buraya mı geldin? Hayır. Tensiz de arıyorlar hünkârım. <gülüyor> I am sorry. I am terribly sorry. My mother from Istanbul you know. Oh yes yes I'm okay. Alo. Annemi arıyorum annemi. <gülüyor> annemi arıyorum annemi. Alo anne sesin gelmemekte. Alo benim anne, iyilik ne olsun, kaleye düşmedi, düşemedi anne. E, top atışı sürüyor, onlar da ateş ediyorlar tabii, çok telemat oldu bizden. Pek az askerim kaldı, zahiremiz kalmadı, Tuna'dan balık tutuyoruz. E, ekmek yapacak un kalmadı. Benim için iyi tabii, rejim oluyor da asker ekmeksizlikle hoşnut değil. Ne diyorsun lan bırak! <gülüyor> ne bileyim anne her gün kale kuşatmıyorum ya Bu kaleyi kuşatmış bulundum artık Ne anlaşması annecim ki bok kazanmış olmayız Ne mutlaması annecim Bir yer fethetmiş değiliz Kendi topraklarımızda piknik halindeyiz Öyle bir evlenme oldu anne Bırak lan! Bırak lan ben padişahım! Anne ben almadım sırf kralı kızımın cihazı tamam oldu diye kızını göndermişim. <gülüyor> Nereye iade ediyor? anne kız artık kız değil ki! <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne diyorsun lan? lan kimden? <gülüyor> anne! <gülüyor> anne dokuz yaşında haremde bir kenarda oynar? Ne kazos babacası lan! <gülüyor> ya kutu? Padişah, I am padişah! Bırak! <gülüyor> Anne güle güle! <gülüyor> Padişahım efendim! I am sorry! I am terribly sorry! Yes yes I'm okay! Ya o ne var ulan gene ne var? Bileciğin başını çarpmıştınız geldiler hünkârım! Ha evet bu çok mühim bu gelsin! I am sorry! I am terribly sorry! Tell you visit! Know? I am, padişahım. No, yes, I know. Padişahım efendim, beni emreylemişsiniz, Allah ömürler verdin hünkârım. Hoş geldin Müneş'in başı. Söyle bakalım, sana kalsa, ben niye alamıyorum bu kaleyi? Hünkârım, cemaciyel ahirin on dördünden beri... ...hut ve mizan burcu bir müsellesin iki köşesinde bulunmakta. Bu da zat burcunuz Kavs burcunu pek fena tesir altına almakta. Öyle Tek tabii olarak çıkar. Velâkin... cemazi lahirin 26 yirmi ...yani yarınki gece... ...Cenza Burcu, Hut ve Mizan Burcu'nun arasından geçerek... ...hanenizde ay ile kavuşmadaki bu iyi alamet. Öyle Velakin, iki gün sonra... cemazi lahirin ahirin yirmi Arjehut uljina muhabbet ediyor ki Bu büyük felaket delalat delikar. Ne paya o? Maharetim kara. Cemaz yelahir mi dedin? Evet imkar. Bak tesadüfe 28 Cemaz yelahir benim anamın doğum günü. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da senin hesabın doğruluğu anlaşılmalı. Çünkü bu devletin başına anamdan büyük felaket gelmemiştir. Lahir Cuma, bin binden kaç yüz bilmem ne, EN 1108. Hicri olduğu aşikar. Yaz. Surname-i Zorgovor. Emela madde bir. Zorgovor kalesi kendi iç ve dış işlerinde serbest. E orası malum, onu yazmaya ne gerek var? Bir muharebe kazanmış değiliz ki. Surname teklif tekellifinde karşı tarafın hakkını tercih etmedin. Mahmut Efendi nasıl tesip buyurularsa öyle yapalım efendim. Bakın, benim bu benim istediğim şu. Padişahımız İstanbul'a muzaffer olarak dönecek... ...ve dönüşünde 40 gün 40 gece şenlik yapılacak. Müthiş bir İstanbul festivali düşünüyorum. Siz nasıl tesip buyurursanız efendim. Malum haliniz, alim bendi Mahmut Efendi... ...bin bilmem kaç yüz kim bilirden beri imzalanan... ...surname heyetlerinde bulunmuş, ehli vukuktur. Oh, uzun kuyruklu, siyah danter bir tuvalet düşünüyorum. Ve sırtını da Şeyh'im İslam'ın izin verdiği kadar açarım artık. Kreasyonun adı Zor da var Bay Müthiş bir açılış olacak, bizzat Mozart'ı getirteceğim. Sonra Barbara Thatcher'ı da çağıracağım, öyle sakeyi giyinip yanımda dursun. Gayun evet, tabii siz nasıl tesip buyurursanız, müsaadenizle Suhlame'nin yazılmasına geçsek... ...Serkatip Ahmet Efendi kaleme olsunlar. tost şu ahalinizden sonra beyaza çekerler. Aaa sonra Viyana Festivali'nin havali çekicilerini de getirtmek lazım. O vahit şekillerle, elektronik çılgınlıklarla dolu bir açılış düşünüyorum. Öyle bir tantanatik Osmanlı devir atlıyor. Gayet tabii. Siz nasıl tesip buyurursanız, eğer tesip buyurursanız, Suhlame'nin yazımını yazdırsak. Ah tabii tabii buyurun. Mahmut benli alim efendi. Yaz. Suhlame'in Zorgovor. Siz alıyorsunuz. Evet. Evvela. Madde bir. Zorgovor kalesi kendi iç ve dış içlerinden serbesttir. Madde iki. Osmanlı Zorgovor'dan vergi almayacak. Zorgovor dahi Osmanlı'ya asker vermeyecek. Madde bir. Zorgor'a ile güplük muamelelere eskiden olduğu adet üzere sürecek. Madde 4. Osmanlı istediği zaman Zorgor'u ziyaret edebilecek. Zorgor Kalesi komutanı da her zaman Osmanlı'nın misafiri olabilecek. Madde 5. Osmanlı ile Zorgor arasında ...sosyal ve kültürel faaliyetler arttırılacak. <gülüyor> Aaa! Festivali onlardan bir de poplar ekibi çağıralım. Olabilir, bunu surnameye yazmaya gerek yok. Davet edersiniz, gelirler. Gayet tabii efendim. Zorga var, poplar ekibini Kani Paşalar'ın köşkünde ağırlarız. Kani Paşalar o zamana kadar Petersburg'a gidiyorlar. Öyle değil mi Kani Paşa? Siz nasıl tensip buyurursanız efendim? Ben tensip buyuralım, bir hafta oldum ama hala Petersburg'a ışınlanmadım. Söndümeyi ekvador olarak yazınız. Ben Mahmutla Ali Efendi. Kani Paşa bir gidecektir. Kani Paşa'nın söndümeyiz dört doğra ne alakası var? Ben Mahmut Sultanım Efendi. Yok bir alakası yok. Kani Paşa söndümeyim parasız eki. Papa sonuncu boyun parçası şakası. <Gülüyor> Cemaziler 28'li Pazar. Diyenlik 28, sekiz, bin binden kaçır bin binden ve hile Çok sıkıldım bu tunare yerinden, bu sivrisinekten, murutubetten. Çok sıkıldım senden. Sakın arız ile cevap verme. Çok sıkıldım şiirlerinden. Alınkanlık gösterme. Ben karılar ile böyle. İlk gördüğümde bayılıyorum, aşık oldum sanıyorum. Üç gün sonra çok sıkıldım. Seni sadrazam mefakta hata ettim. Eskiden nadirattan görüyor pek eğleniyordun. Şimdi bir hıya nefesle de kellene uçursam diye tetikteydim. Padişah'm efendim. Ne oldu ne var? Suhnameyi imzalamaya yanaşmıyorlar Sultan? Nasıl yanaşmıyorlar? Bizim bunca zarar ziyanımız oldu. Suhnameyi imzalanacaksa Osmanlı bize zaniyat açısı versin diyorlar. Yok ya. Bizim zarar da olacak bir yer. Biz kuşattık kar ayı, biz başladık ateşe. Bükülmüyoruz şimdi bükülmedik bileğe. Sadrazamlık zor iştir. Benzemez şairliğe. Verilmez elbet mühür. Tosun gibi keleye. Hakikat katvarla bunda? Lafı göz hep gerimden. Velakin tantanayla çıkılınca büyoata, deplasmandan bir puanla geri dönülemez bayık <gülüyor> İmdilik kalsın mühür. Seferde azledilmez biz. Asker seni adam sanır, az dolunman olay olur. İstanbul'a dönüldükte, keller vurmak kolay olur. Al buyurun padişahın efendi. Hazretle bir terakki mi var güvercin cibaşı? Peki terakki, telakki olunamaz hünkârım. Boş konuşma, laf konuş. Hünkârım, kapa sonucu panifatçısın kefer ordusu... ...arkamızdan kancık çocuğuma geçti. Kaladan yeniden topla dışına başladılar. Kanaatın olduğu için güvercin marifetiyle haber uçurup... ...imdat istemişler. Vay anlardırsın. <gülüyor> Bu bir betaber değil.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 Kaza herkesi, diyen 333, bin bilmem kaç yüz bilmem ne Üstelik Hicri ee, ee. Padişah efendimizden bir haber var mı acaba? Sana ne? Hayır, ben bir haber duydum da doğru mudur onu öğrenmek istiyorum Niye duydun sen? Sana ne? Senin duyduğun dünkü dedikodudur Her şeyi en son sen duyarsın Neymiş dünkü dedikodu? Sana ne? <gülüyor> Elementin baş bir şeyti. Bu element ustayi takdim ederim imker. Bunlar bir şey gülü müdulleri? Evet imker. Kolumuz birana donan makinelerin tarasını temacıya, tayin oradaydı, bir kemancaya dairin olunduğunda orada ilk kişinin dayı hünerlerini görmüşti. Marius da bir avantajı attı ki dayın şunu hımaniyalı imker tabir ettiğim yaşmede bizler berber dana bizim yüzümüzü içeren oldu. Ne oldu ne oldu? <gülüyor> Marius da bir avantajı şey, attı ki ...bir şey ta Iraklara hiçbir iz bırakmadan güdüp... ...Semo da birdenbire patlayarak yüzlerce yıldız salıverdi. Haa! Son güne mi? Ya da hiç hülesi... ...Hot tertemi mehtabı mizmai çiçek atıp... beyaz. Bu. Evet hünkârım. Her ikisinin dayı donanma şenlikleri idaresine tayiniyle alakalı... ...ve dahi kendilerine işbaşı avantımı ayetinde... ...on bin olarak ihsan edilmesine dair... ...kanun kuvvetinde padişah nameni... Zaten şahnesiz tarafından imzasını saydık. Bunlar Müslüman mıdırlar? Değiller. Fakat istersek olurlar. Bunlar profesyonel arkadaşlar. Forma aşkı sapıtlı içinde değiller. <gülüyor> Sor bakalım olurlar mı Müslüman? Metro Mario. Pour travailler avec nous, il faut que vous soyez obligeants dans certaines de leurs mœurs. Moi, Müslüman. D'accord. Ne problème. Obligant? Non, Müslüman. Naturel. Really. Öyle iyi Müslüman natürlüğü demekten olsaydı, herkes olurdu fondinamit. <gülüyor> İslam'ın vecibeleri var. Evler zünnet olurdu. Zünnet? Yaa, natürlüğü zünnet. Nasıl zünnet Mario? Je ne sais pas, keskisi zünnet? Vous savez, nous, le Müslüman, une tradition, c'est qu'on kut le zizi. On kut le zizi? Ama sen patlıyor sizi, orayı bu kökötü morsoh. No, bakok Simon. Kup sisim, şuan şunaydın. Şuan şunaydın mı? Naim. Bu an o zünnet. Naim evet, Sizinki organik her, bizimki sanki patlıcağın mı? <Gülüyor> Götüren. Vurun organlarım. Ben bana ne hadi. Daim, Bugala mangır, çift çok kesilen. Halim <gülüyor> <gülüyor> belli, mamule <havuz gülüyor> ben de gelirse içeri alır onu. Ne dedesin gel. <gülüyor> Hava öbürler hepsini Hoş geldin mamule <gülüyor> ben buyur otur. Esnaf orada huzur umayında oturmak yakışır kalmaz. Neden oturulmaz, huzurumu ayetebilir misin? Huzura göstermesi elzem, ölmet itibariyle. Ondan değil yani, asıl sebep o değil. Şimdi buraya gelenlerin çoğu boş konuşur. Padişahım pırt efendim, padişahım sırt efendim. Bunların yarısı yalan konuşur. Bunları buraya oturtursan iki saat konuşurlar, padişahın kafası şişir. Ama oturtmasın, sıkılınca yıkılın dersin giderler. Ve şairler, alimler ilim konuşur, kenam konuşur. Şairi, alimi oturtmak gerek. Buyur otur Allah aşkına. Sen benim babam yaşındasın. Sağ olasın hünkârım. Mahmut Efendi bu kitap basma yazı mı değil mi? Müsaadenizle bir bakayım hünkârım. Evet basma yazı dedim. Nedir bu basma yazı dedikleri? Hünkârım kafirlerin basma yazı dedikleri bir garip sanattır. Ve hakikati arandırsa bu yepyeni ve bambaşka bir icat. 1440 senesinde Mayanserdi'nde Ivan Gutenberg'in A'ın birinin bunu icat ettiği rivayet oldu. Tamam da nasıl basılıyor şimdi bu yazı bu kağıda? Bildiğimiz patates baskısını tekamül etmişler. <gülüyor> o sayfedeki kelimelerin harfleri bir bir yan yana, satırlar alt alta düzülüp, topyeküp mürekkepleri bir kerede kağıda şiddetle bastırılarak tam olunmakta. Ma o zaman harflerin ters çıkması iktidar eder mi? Harfler ters dizilirse düz çıkar hünkârım. Öyle mi? Öyle yahu? Bak bunu hiç düşünmemiştim. Aferin lan Mahmut Efendi. Tanıcınız hünkârım, kullandığımız mühürler de öyle yapılır. Öyle mi? Öyle ya. Aferin lan mühürler! <gülüyor> Peki Mamıd efendi bu sayfasın bir kere dizildikten sonra... ...bundan bir sürü basılabilir değil mi? Elbette hünkârım! Gerçi harflerin tek tek dizilmesinde meşakkat vardır. Ama bir kere dizildikten sonra... ...bin tane de basılabilir. Bin cilt kitabın basımının... ...bir cilt kitabın yazımı kadar kahvede olmaz. Güzel! Bok yeri başı! Ey padişah! Kimse ararsan bu sıralar Semiz Ali Paşa padişah! Yok ya o. Yine kim zaten adam yapmış öyle? Siz yattınız hünkârım. Öyle mi? Tosun Paşa'dan bir uygul aldınca... ...anneniz gerdan Kralı Ömer Paşa diye direktiyordu. O sırada da Semiz Ali Paşa bir iş için size gelmişti. Siz alel acele ona vermiştiniz. Ooo! Ondan sonra anladık değil mi onların böyle? Hayır hünkârım. Neyse ben bir kunduna getirin alırım onun mührülü. Sen bundan kimseye biz izletme söyle ona! Tensip et, vacika! Bavali'ye bir basma yazı imalatanesi yapın. Emredersiniz hünkârım. Evvela şiirlerimi bastıracağım Mahmud Efendi. Yüz bin adet. Hayasır'da meydanında imza günü yapacağım. <gülüyor> Almak mecburi. Bütün <gülüyor> İstanbul'u gürağı girip alacak. On akçeden satsam imalatane gelecek meydanmaya alalım. Yap işlet <gülüyor> Bilmem kaçacak bilmem ne. Padişahın kapısının evi. Eğen 11-12. Padişahımız efendimizle görüşmek istiyorum. Bugün <gülüyor> çok sinirli. Ne gün sinirsiz. Ne <gülüyor> görüşecektim? Usuz. Kimsin sen? Sana ne? Kim olduğunu söyleyeceksin. <gülüyor> Bana derdini anlatacaksın. Ben seni padişahla görüştürüp görüştürmemeye karar vereceğim. <gülüyor> sen padişahın bu bok yedi başısın mısın? <gülüyor> evet. Sen kimsin? Top baleti dinle demedisne. Olabilir mi? Hadi şafa mı istiyorsun? Tamam mı oynayacaksın. Topancığım zuman top arabası ağaçlara da baban ne takmıştı? Onu babacından soracaksın. Bir takmin babadan bahariye O zaman hariyeden soracaksın. Hariyede kurduk soracak, biz babayla ilgili sevgittik. Sen babayla gittim bahariye sevdimiş. E, Bahariyeden soracaksın demek ki. Bahariye de senin de maliyesin gitmiş. Maliyede de rahmet ne demiş? Orada ne kafayım dikkat etmiş. E, tamam. Gidip EFKAT'tan soracaksın işte. EFKAT dostuza yeniden mahalleye zirketmiş, mahalleye bizle alakası yok muhtemel tekrar Babalye'ye zirketmiş. Söylüyor lan başından beri? Gidip Babalye'den soracaksın diye. Sormuyor muyuz arıyorsun? Deli gibi takip ediyorum dostuza. Geç sürüyorum. Bir türlü yakalayamıyorum. Babalye benden 22 iki saat önce gelmiş, yarım saat önce Babsel askeriye zirketilirmiş. Koş Babsel askeriye de lan. Koşmaz mıyım deli gibi git. Her evraktan önce gitmiş. <gülüyor> Oturduk bekliyoruz, kim getiriyor, nasıl getiriyor, akşama kadar evrak oraya ulaşamadı. Herkes sabah erkenden gitti. Anca gelmiş, elle getirilmesi olan yokmuş, arabada dolmuş. Bizim evrak olmuş, bir araba doldu dosya. Nesilallah abi, babası rastgele bir küçük odaya evrakı, oda dolmuş. Tamam evrak diye bana fırça çektiler. <gülüyor> ben de toparlayacağım, uzun bulan toparama sağaçlara dair talep davet edin. Gözüme lan bu kadar dostu. yaz rücağı da vermiş. Öyle ya. Ben de öyle düşündüm. İş kolaylaksın diye o bir o devrağı soba yaptım, yaktım. Neyim, talep dave yaksın, verdim. Haftaya geldim, sen gittim. Baba Aliye'se girilmiş, Baba Ali Mahaliye'se girilmiş. Mahaliye sanayi Oradan Kalitirmiş. Oradan defterdarlığa devletmişler. Defterdarlık da kaybolmuş. Oh <gülüyor> oh olmuş. Bırak kaybolsun. Kaybolmazsa deli gibi peşinden koşacaksın. Tamam da bizim ihtiyacınız olan topalaması ağaçları nereden alacağız? Çok mu lazım size bu topalaması ağaçları? Şimdi lazım değil. Savaş falan olursa lazım. Peki ne bokemeye şimdi istiyorsunuz? Anca alırız. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir kaç ne hicri. Cuma ikindi. PM Buhran-ı İktisadi. Sevizeli Paşa! Sarayın ihtiyacı had sabadır. Şahınız altanatın muhafazanızı şöyle dursunuz. Saray kadınlarımın, cariyelerimin, sultanlarımın cep açlıklarına tedarikten acizim. Gayri kabili tarif bir tazdik altındayım. Acilen para lazım. Anlıyorum hünkârım. Anlamıyorsun. 20 dakika ya para lazım. Burada. Devlet bu mali mahallis memlekette epidir mühim bir buhran yaşanmakta. Kalayi bir nakdiye kıymetten düştü. Alışveriş durmuş vaziyette, esnaf birbir dükkanlarının kapara hale geldi. Haliçten istikraz imkanı kalmadı. <gülüyor> ne bok yiyeceğiz peki? Benim de acı sana kanaatim ki, mali muamele icrasına imkan halusun oluncaya kadar müşkilatın muhakkakten defi için, sarayda ve sahip yerlerimizde bulunan altın ve gümüş evaniyi eritip para bastırmaktan başka çare yoktur hünkârım. Bredensiz. Saraydaki altın kapkaçak, benim çorba tasım, çatalım, kaşığım, Onları eritip melaminde mi içersin? Ya buyurun başka çare bulamadığımızda! Yok ya! Maalesef hünkârım! Ama şalış çek senin seni Sana ne zaman bir sual iş yolunda asayiş berkemal dersin! Devlet bu hale iki günde gelmedi ya, hazinelerde bir akçe kalmamış, muzayaka kebale ermiş, halkı bana inkisar ettirmeye sebep olmuşsun! Devletin muzayaka konsoliklerin faizlerinden evet. bekleyerek... Faizler de iyisinde senindir, memleketi batırmış seni! Baturasının bana kesilmesine uğraşıyorsunuz. Estağfurullah Hükkanım. Söyle ben şimdi seni neyledim? Vurdurun kendini ben de kurtulayım Hükkanım. Senin kellerin ordurulması bir boka yarayaydı. Şimdiye kadar ordurur Hükkanım. Belki bu on bir faidesi yoktur. Aksine sen kurtulursa onu ben ağzı selenle bunun burnuna kavurum. En iyisi seni ağzı selenle karşı karşıya bırakıp bir biraz tatile çıkmak. Bizi batırdığın bu bok deryasından sen kurtaracaksın paşanı. Emredersiniz hünkârım. İsterseniz şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? İddai ki bin lir hem gümüşten beş yüz akçe kesilmekte. Ayak bozularak bin lir hem bin akçe kesilebilir hem de yuvarlak hesabı olur. Olur mu o zaman esnaf? Bir akçelik şeye, iki akçe istek. Kaldınız karnım olsun. Günaydın evet, evladım. Günaydın anne. Para meseleleri halloldu mu? Anne biz mahvolmuşuz. Batmışız da haberimiz yok. Bu Seviz Halip Aşa'dan ayarı sadareti boyunca semirmekten başka bir iş yapmamış. Memleketi 25 beş sente muhtaç hale getirmiş. <gülüyor> Neden haz Evet, niye hala haz etmiyorum? Ver <gülüyor> lan buyurun! Buyurun hükârım! Çık kovuğu git! Allah ömürler versin hükârım! <gülüyor> o be! Niye hala haz etmiyorum ki ben de buradan? Memleketi batırbaşı yer herif! Ben de buna karşı konuşan hala zat-ı azam diye konuşuyor. Kimi zat azam yapalım sence? Sen kimi düşünüyorsa onu onu yapmayalım bir kere. Ben kimseyi düşünmüş falan değilim evladım. Sen kimi istersen onu yap. Ama sana cengaver bir zat azam gerek. Bunu unutma. Niye? E ganimetsiz devlet yürümez evladım. Sakın gene fücûhat diye başlama annem. Rahmetli babam, rahmetli dedelerin bu devlete kazandıkları savaşlardan getirdikleri ganimetlerle ayakta tuttular. Senin üstünde oturduğun az işte bu ganimetlerden oluşuyor. Sen hiç müdavda çıkmadın, muhazineyi çarçur ettin. Hee, hazırla da e daha dayanmaz evladım. Ben aç otururum, peynir ekmek yerim, sefer'e gitmem anne. Sefer hazırlıkları başladı evladım, sana haber vermediler mi? <gülüyor> Nasıl başlıyor? <gülüyor> Kim başlatıyor? Durumun bahametini görerek olaylara el koymak zorunda kaldım evladım. Bunu yapamazsın anne. Ama koca imparatorluğun kapısına kilit mi vuralım? İflas nedeniyle kapalıyız mı diyelim? Birilerinden borç alalım mı? Son aldığımız borçlarla eski borçlarımızın faizlerini ödedik. Anne devaluasyon yapalım, hakikaten bütün sıfırları atalım. Sefere çıkıyorsun! Nereye? O Zorguvor kalesi alınacak! Ben Zorguvor'a gittim. Kale içinde cansızlarım var. İkinci plası muhteşem adresi o kalede korunuyor. Anneciğim o kaleyi tabiat koruyor. Ulaşmak mümkün değil! Zorguvor fethedilecek! O hazineyi istiyorum! Ben Zorguvor'a gitmem! Kelemek mümkünün de sürü sinek var oldu. Bir soktu mu pir sokuyor... Çiğne üç gün kol kalkamıyorum! Çevirme kal yanına! Bana sine sinek bahanesi çıkartma! Zorgovor fethedenecek! Ne zaman çıkıyorum peki? Ben bu çok lüzum, toz ikinci Zorgovor seferine? Orada Edirne'de lazım! Duvarda olan Ferhat manevralar yapıyorlar! Çabuk yola çıksan yerinde olur! Edirne dediğim beş günlük yok. Yine tosun paşa sadrazam olsun bari! Zorgovor da başkası çekilmez! <gülüyor> İnşallah ben gürbetteyken ihtilal mi ihtilal olur da... <gülüyor> <gülüyor> Kurtulurum lan şu pahalı şey alıp dağılmıyor. Devir sekizi, bin bilmem kaç yüz bilmem ne cuma ertesi... ...eğer onca tabii ki hiç Hayır, az olunmak bir şey değil. Alıştım artık. Benim asıl asamım olsa gene bu adamın sadrazam olması. Memlekette adam mı yok kardeşim? Mesela siz ne güne duruyorsunuz? Aman efendim, estağfurullah. Hadi sizi siktireyim. <gülüyor> Çok sakacı rahmet paşa ne güne duruyor? Saraskerredik paşa var, damacı İspahin paşa var. Öfer efendim, ürgeni bu herife verdin. Evet efendim. Ama işi kurcalı hem uzun paşa. Benim azledime biçim hiçbir makul sebep yok. Ben vat vermiş. Niye? Beni sadrazam olacak. Ablos eğer gün validesi bulanlar vıdı vıdı vıdı vıdı başımı yediler. Bunlar ailece kompleks içindeler bizim aileye karşı. Benim babam sadrazamken, azabken babası ikinci vezirmiş. Öyle mi? Gayet tabi canım iş oradan kaynaklanıyor. Babamı iftirayla sadayetten uzaklaştırmıyorsak bunun babası sadrazam olmuş. İki ay dayanamamış padişahımız. Büğrü istemiş babamdan özür dilemiş babam tekrar sadrazam olmuş. Tabi sadra azab olunca da bunları yemene sürmüş. Öyle mi? Gayet tabi canım iş oradan kaynaklanıyor. Yarın öbür gün beni yemene sürerlerse hiç yaşmam. Seninle uğraşmaya vakti olmayacak sefere çıkıyorlar. Öyle mi ne seferi? Valide Sultan bastı Zor, Zorba var fethedilecek demiş. Yok ya, aktarım Valide Sultan'a. Ee Tosun Paşa da gidiyor yani. Tabii canım çok sinirlenmiş şöyle demiş. Ne zaman sefere çıksa verir mührü Tosun'a. Sadrazam aldım ama olamadım İstanbul'da. <gülüyor> Sadece ha kulağına gitse hemen aldırlar vallahi. İdikmiş yetiştirmişler. E ne demiş sindirlememiş mi? Hayır gülümsemiş. Haa. Seviz Ali Paşa'yı taşıyacak at bulamıyoruz. Tosun neye binse oluyor demiş. <Gülüyor> Biz söylesek suç olur. O söylence espri oluyor. Ben yani şeytan diyor ki Cahilin Paşa. Bir iki yeniçeriye üç beş torba altın verelim. zehirlesinler onu orada. Zorga var şehidi olsun bize kurtulalım. <Gülüyor> Sosuz zorga ordanışı gene ben sadrazamım. Nereden biliyorsunuz gene sadrazam olacağınızı? Eee alternatifim yok. <gülüyor> Ekonominin içine sıçtım. <gülüyor> Benden başka kimse <cümle> cüfte temizleyemez. Orayı <gülüyor> bir evvel pazar ertesi. bin Bilmem kaç ciz bilmem ne. Hem Hicri hem EYM802. Askerlik şimdisi. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Hadi mumu yarak yiğmiş bulundum paşam. Neye kapıya vurmuyorsun? Uzun müddet vurdum. İçeride kimse yok sandım da başımı uzattım da sizi gördüm de girdim. Afa paşam. Ne istersiniz daha da. Rahatsızım Rahatsızlık paşam. Neyim var? Seferberlik münasebetiyle evet gelmiş Yarın sabah orduya katılmam istenmiş. Fakat ben savaşa gidecek durumda değilim paşam. Niye? Ben çocukluktan beri içine kapanık bir yapıya sahibim. Medresede de beden eğitiminden mahvedim. Atlamak, zıplamak, sıçramak gibi kabiliyetlerim yoktu. Kısa et! Mahsizler nedir? Aslında tamamen psikolojik. Ben yapı itibariyle karıncayı öldüremem. Tavuk kesemem. Savaşta kese kese alışırsın. <gülüyor> Rehabilitasyon olur. Tek alışabileceğimi sanmıyorum aşağı. Kan görmeye tahammülüm yoktur. Kan görür görmez bayılırım. Uçurduğun kelleye kan tahliyle yapma mecburiyeti yok. <gülüyor> o kelleyi uçurur, derhal öbür dene adılar, bir başka kelle uçurursun. Ya gözet takılır saka Senin kendine uçurulan olur Fena oluyorum paşam. Anlatılmasına bile tahammül edemiyorum. Ne biçim <gülüyor> erkeksin alır sen? Aslında anam bana hamileyken kız istiyormuş. Kanını da kızım, kızım diye sevmiş. <gülüyor> Ama maalesef erkek olarak doğmuş. Ama annem saçlarımı kesme. Sağlı sollu örmüş be. bana enteller giydirmiş. Çocukken bezbebeklerimle oynamış. Tamamen kız çocuğu gibi büyütülmüş. Tüm bunların üzerinde çok etkili olmuş tabii. Allah Allah. O mu seçildiysin ya evladım? <gülüyor> Galiba ama seçelim paşa. Öyle sana sana maçtan. Seferde sana şiddetle ihtiyaç olur evladım. <gülüyor> Rebü'yla hırın üçü, çarşamba sabah... ...biliniyor ki Hicri, biliniyor, biliniyor ki bin bilmem kaç yüz. ...ve fakat bilinmiyor ki ne zaman... ...eğer on, on yedi. O dilini sevdiğimiz Zorgovor karesi... ...üç taraftan Tuna Nehri tarafından korunuyor. Dördüncü tarafa da kanal açmışlar... ...Tuna'nın suyu çevresini çevresine dolanıyor. Kale değil Atasan. Şurada kalenin iki tane kulesi var... ...bunların arasında kale iç kapısı... Bundan sonra dar taş bir yolda. Öyle <gülüyor> mi? Deme canım, Kale Doğlanım'ın canlısı var. Kalp abliler izletti ki güvercin marifetiyle göndermişler. Güzel. Bu dar taş yoldan sonra geniş bir alonun etrafında iri ufaklı evler varı. Şurada adıvarına bitişik cephanelikleri. Şurası kafir komutanının evi. Şurası kilise. Evet. Bu kadar nasıl zaptanılacak? Ya ön taraftaki kanalın suyu boşaltılıp cepheden saldırılacak ki bu zor bir iş. Ya da arkadan Tuna Nehri tarafından saldırılacak ki bu imkansız bir iş. Kaleye <gülüyor> denil lağım gazılamıyor, su çıkıyor. Kulelere ip merdiven atıldıktan merdivene gaz döküp yakıyorlar. Lüzumsuz asker telefondur. Geriye kalıyor bir tek yok. yol. Bançelik tutuşturmuş tutuşturulmuş paşavra fırlatılarak cephaneliğe avaya uçuyor. Cephanelikle birlikte A duvarında avaya uçuyor. Açılan gedikten yeni içeri kaleye dalıyor. Yalnız olma bana padişah? Biliyorum. Gerçekten mükemmel bir plan hükârı. Evet. Ve bu adi kabirler... ...bunu da iyi düşünmüşler. Kepali'nin üstüne büyütmeyenlerle engeller koymuşlar... ...içine su doldurmuşlar. <Gülüyor> Vay adiler! Evet, bu durumdan atılan mancılık ateşi... ...suya dişip coz sönüyor. <Gülüyor> Vay canına! Ve lakin... tutuşturmuş ...tuduşturulmuş paçavara kullanılacağına... ...buyruğuna tutuşturulmuş paçavara bağlanmış... Bir kedi fırlasın sen! <gülüyor> Kedini el erişmez, elini yumuşak iniş yapar bir! <gülüyor> Işında ateş yalan kediyi kimse tutamaz ki? <gülüyor> Bunları kedi yakalayana kadar... ...kedi kaleyi havaya uçurur! <gülüyor> Valla bravo padişahım! Fatih Sultan Mehmetleştiniz adeta! Helal olsun size bu zorgovor yolları! Hemen oturup bir mersi'ye yazayım! <gülüyor> Osmanlı'nın mancını yol gibi yol gibi... ...biçiminde. <gülüyor> Sıçtınız onların adi planların içine... ...padişahın efendim. Evet ve bunu dün gece... ...kan abinadını incelerken... ...sıçtığımda mı... ...yanımızda kedi getirmiş değiliz mi? Buldururuz hünkârım. Hemen öncü çıkaralım. Gök bir yanı tarasınlar. Nerede kedi bulurlarsa yakalayıp getirsinler. Bence de hünkârım. Hemen bir... ...kedi seferberliği ilan edilecek. İcab ederse evvel bir adakadan... ...gülçük. İyi... Tez-i fetva ...Müslüman kamikaze kediler bulurlar. Kertler <gülüyor> var <ya, gülüyor> efendim sizin. <gülüyor> Yahu bu Fatih bu İstanbul'u nasıl almış acık? Hayır boru değil ya. Bir osuruk zorga boru alamıyoruz şurada. <gülüyor> bu Kerni Paşa ne olacak? ...ve salı, yıl malum hem İstanbul'da hava yoluz, eğer on ürünüktü. Yüz kere yüz binden altı yüz bin düş, doksan dört kere yüz bin. Düş ondan da on dört kere yüz bin, kaldı seksen kere yüz bin, seksen yüz bin. Peki nereye gitti bu on yüz bin? Hariciye Nazırı Canip Paşa geldiler efendim. Buyursun. Buyurun efendim. Ama huyur der efendim. Hoş geldiniz Canip Paşa. <Gülüyor> ha hadi buyurun oturun. Ne alırsınız? Nescafe, espresso. Efendim. Ben nasıl tenzip buyursam öyle değil mi efendim? Evet efendim. Canip Paşa Nescafe, sütçüs, arada bir espresso. Paşa efendim. Daha daha nasıl sorarsanız efendim? Bir paşa öldüğüm zaman servisi ne olur Canip Paşa? Siz nasıl tenzip buyurursanız öyle olur efendim. Bırak da o kabuklu Osmanlı töresinde ne olur diyorum. Bir paşa öldükte servetinin sayımı, dökümü yapılır. Devlet yasasına göre tek mirasçısı padişahımız efendimizdi. E padişahımızın, devletin, sarayın para sıkıntısı malum. Malum efendim. Ebedir de hiç paşa öldüğü yok. Maalesef efendim. Senin servetin ne hale? Vallahi <gülüyor> benim ol param yok efendim. Parisiye nazir olduğunda verilmesi iktizayla hedayet... ...ve dağıtılması iktizayla bahşiş için... ...bay gelmiş ondan faizle borç aldım. O borcun faizini yüz euro evet İkamet ettiğim kolak Galata Bankerleri'nin ipotekidir. Benim lüzumsuz ölümümden saraya etse etse borç intikale eder efendim. Seni öldürelim. <gülüyor> Demiyorum ki Canip Paşa. Siz nasıl tesip buyurursanız efendim? Bu Canip Paşa, Petersburg'dan döndüğünden beri ne kadar zenginleşti değil mi? Sormayın efendim, aldı yürüdü. Yani Allah gecinden versin. Bugün cani koşuya bir şey olsa saray abad olur, hazinemiz zenginleş. Allah gecinden versin tabii de çok geciken ölümde tatsızdır. Siz nasıl tesip buyurursanız efendim? Ama bakarsınız bu hafta sonu falan kendi kendiliğinden ölüverir. O kendiliğinden kolay kolay ölmez efendim. E, biz de biraz yardımcı oluruz tabii. <gülüyor> Avrupa'dan çok iyi zehirler getirdim. Zehir ecele yardımcıdır. Eee ben nasıl tesip buyurursam cani? Gayet evet, tabii efendim. Zehirleri ben size gönderirim. Siz artık ne münasipse yaparsınız. Bu konuda göstereceğiniz başarı sizi ileride daha önemli mevkilere getirecektir. Padişahımız nasıl olsa Tosun Paşa'dan sıkılmıştır. Yakında alır ondan mührü. Sefer dönüşü yine bir sadrazam arayışı içinde olacağız. Siz nasıl fensip buyurun sarız efendi? Sorku var cephesinden yeni <gülüyor> haberler var mı? Siz nasıl... Ha evet. Zorgovor cephesinde muhasebe bütün ciddetiyle sürüyormuş. Kale maalesef henüz düşmemiş. Ne düşmez kaleymiş ya yarabbi. Maalesef efendim. Eskiden nasıl düşermiş bu kaleler böyle patır patır? Eskiden muhasebeyi gören cephe Osmanlı geldi korkusuyla... ...genellikle teslim olup kaleyi veriyormuş. Artık Osmanlı'dan pek o kadar korkmuyorlar galiba. Nasıl korkmazlar? Korkmaz olurlar mı efendim? Bok gibi korkarlar bizden de. Bu korku demek yeterli olmuyor fütuhata demek istiyorum. Padişahımız Efendimiz Pelgarat'tan kedi hissetmiş. Ne hissetmiş? Kedi hissetmiş efendim. Ne yapacakmış kedi? Kalenin fethinde çok gizli bir vazife verecekmiş kediye. O kedi bekleniyormuş. Kedi gelir gelmez kaleyi alıyorum diye haber salmış. Allah Allah! Kediyle kale alındığında hiç duymamıştım. Bu Kami Paşa'yı ne zaman defnederiz? <Gülüyor> ben onu bu akşam yemeğe davet ederim, gece önür, yarın edebiliriz efendim. Aferin Canik Paşa. Sizin şahsınızda pırıl pırıl dinamik bir sadrazam adayı görüyorum galiba. Aman efendim, estağfurullah. Bizim böyle bir vazifete gözümüz yok, kısmetse olur inşallah. Yılbaşından önce olabilir mi dersiniz? <Gülüyor> Bin binden Bilinmeyen hicri. Padişah! Padişah! Düştüler olsun hünkârım! Ne oldu? Kale mi düştü? Hayır! Kediler geldi hünkârım! İyi! Ders operasyon başlıyor! Kedilerin gıcına tutuşturulmuş paşamla bağlanıp... ...mancırık barbitiyle cepheyle diye Ferman! Padişah olmasın! <gülüyor> üf! Üf! Üf! Amma kedi getirmişler dallamaları! Bunlara da bir emir Bunlara da bir emir buyurmaya gelmiyor! <gülüyor> kedi getirin dedik. Eflak'ın ve Boğda'nın ve Hırvat'ın ve Nemç'e'nin ve Sırp'ın Bilum'un kedilerini getirmişler. <gülüyor> ya mancını iyice yerleştirmeden tutuşturmayın aymanın içindeki vezir mi? <gülüyor> Zapt edemezsin de bir ondan sonra o kediyi. Kedi yaptırdı kedi gidiyor yakalayın. <gülüyor> Uğur'un beynine ulan bir savaya uçacağız hayvan elifler. <gülüyor> Aferin lan bücür yeri çekelim. <gülüyor> Bulmadıkken içeri baş görüyor vallahi. Öf öf öf panter gibi kendiler getirmişler. <gülüyor> Allah kediye bak ne biçim tırmaladı bu acılık çubaşı. <gülüyor> ya hayvanı iyice yerlettirmeden gıcırı tutuşturmayın. <gülüyor> bak işte o kedi de kaptırdı gidiyor. <gülüyor> Allah kedi size askere becen karısı yaptı. <gülüyor> Hünkârım kedilerle mahşetleniyor. <gülüyor> Görüyorum. Gördüğünüzü gördüm ben ne olsun diye söylüyorum inkar. Olsun paşa. Madem ki sen bu devletin sadrazamı sığdı. De, Biner sinatına. Çekersin bir kılıcına. Allah Allah vidalarıyla şu kaleyi alır gelirsin. Bilmem ne eylediniz tekrar beni sadrazam. <gülüyor> Kalemimdir kılıcım. Ak bilmeyi pek bilmem. Saldırır sen düşmana tez düşer kendim. Ben hükümdar olsam bir kalaya bir vezir vermem. ...adam gütlüğünde ettik seni sadrazamın. Şimdi de... ...askeri, haber işi ağır yapsam olmaz mı? Sen paşa paşa şu ordunun başına geçsen de... ...ben bu gece İstanbul'a geri dönsem olmaz mı? Olmaz. Olmaz deme, olmaz olmaz. Ve şairden serdar olmaz. Bok yoluna gider Tosun Paşa. Gerizce ölür, marifet olmaz. Tosun Paşa sıssa Taş yarılmaz merak etme <gülüyor> Hele ki kılıç kuşansa Atla güler merak etme <gülüyor> Sözüm sana şaka oldu. Sen canından merak etme Bir sebep bul kalk gidelim Gerisini merak etme Erişti cengederek vakti akşam Faile Görülmemiş böyle direnen düşman Faile Kal'a muhkem ...ve köprü altı cam cam fahilin. <gülüyor> Haybeden şehit olur her gün bin fincan fahilin. Galiptir bu yolda muhalif selam fahilin. Biz onları yeneriz hem her zaman fahilin. Kış bastırdı karatıyor inceden fahilin. Ordu İstanbul'a dönse hemen fahilin. Tosun Paşa keramet var sözünde fahilatın mı? <gülüyor> Bokammam da şu gavur illerinde failatınlığı. <gülüyor> Tezat binine İstanbul'a geri dönüne failatınlığı. Bok var sanki şu Zorgovar kalesinde failatınlığı. Kısmet değil. Demek bana bu kale failatınlığı. Tarihte yazmıyor ya Zorgovar'u aldığım tün. <gülüyor> Diyen bir tür mü ki? Bin bilmem kaç yüz biliyoruz fakat söylemiyoruz. Hicris. Gülkiraz. Gülkiraz kız. Kendi paşayı zehirletmişler mi? Ha, ha. Canik paşa zehirletmiş diyorlar öyle mi? Canik paşa kendi paşayı akşam yemeğine davet etmiş. Artık yemeğine ne koymuşlarsa kendi paşa eve gelmiş fena olmuş. Ölmüş mü kendi paşa? Ölmüş. Kimse var. Zakumiye. <gülüyor> Sen herle patriyot olma. Kimse ermemiş. Sıfır numara yok. Ne bu problem? Niye ermemiş? Herif gidecandı. Sabağa kadar istifra etmiş. Sabah turp gibi kalkmış. Tur. He, tur. Ay demek turpun Sırpçası da tur. Turf gibi anladı hemen bizimki. <gülüyor> Canip Paşa, Canip Paşa'nın öldüğünden emin sabah gün evine başsağlı için Zevat göndermiş. Zevat'a kapıyı Canip Paşa açmış. E Canip Paşa'yı karşısında gören Zevat başı tamir mahmet şart şark düşmüş bayılmış. Canip Paşa da Zevat'a. Canip olacak diyorsa söyleyin. Bu akşam yemeğe bekliyorum. Gelmek ise oda veren aldırım diye bağırmış <gülüyor> Canip Paşa'nın paçası tutuşmuştur tabii. "Abi canım, hemen oruçluyum." diye haber göndermiş. "Ve bir lahir de orucu. Ay oruç oruç yok korkudan. Bu sefer kendi Paşa'da. E o zaman iftara bulurstop. Ne haber almıştı. <gülüyor> Peki bu Canip Paşa'nın Kani Paşa'yla alıp veremediğine her şey valide sultanın başının altından çıkıyor Adamı Petersburg'a da o gönderdi Padişah ne zaman sefere çıksa Anası Karni Paşa ile uğraşıyor Hah. Dobre veçer Sohubli'yi İyi akşamlar Dobre veçer canım Bize selam yok mu? Padişah efendimiz dönüyormuş Duydun mu? Sizden önce biliyoruz herhalde Ben bir haftadır biliyorum kızım Projected. Kendimle. Ben olmasam bu imparatorluk sen dokuz yaşındayken batmıştın. Evet ama o zamanlarım o zamana ben de hep yaş aldım. Kendi kendime padişahçılık oynayacak yaşa geldim. Müsaade edersen padişahlığımı kendi kendime yapmak istiyorum. Hayır eğer yapamayacaksam bırak beni, ben gideyim kalıcıda yalıya yerleşeyim. Sen yanına bir sekreter ol, o padişah olsun. Gümrük mültesini ester aldım çok akıllı bir kadın. Tamam çok güzel o padişah olsun. Padişah sadece seni şehzaden olabilir. Evet ama sen kendi çocuğumuz olmuyor. Kim hamileyse köşür kaldırıp duruyorsun. Zahumliye hamile. Müneccin başı evcet hesabı yaptı, oğlan olacak. Vay anneannesi mi? Demek baba oluyorum ha? Bir oğlum oluyor ya güzel anne. Onu doğar doğmazsa altta oturtturuyorum. <gülüyor> Onun doğmasına daha altı ay var. Peki anne, sen böyle bir şeye nasıl müsaade ettin mi? E, Zahumliye genç, tecrübesiz Türkçüye vakıf değil. sen da bana karşı öyle önemli bir güç, reşkil etme. Yani anneciğim, bu devletin işlerine... Senden kim senin kimsenin hükmetmemesi gerek öyle mi? Evet. Peki anne, sen ölünce ne <gülüyor> olacaktın? Tasfiye mi olacaktı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ağzından gel az. Böyle bir şey nasıl tayyir edebiliyorsun? Pardon anne. Gümrük <gülüyor> mültesi Meester Hatun. Çok akıllı bir kadın. Anladık ne yapıyoruz? Sadrazam mı yapıyoruz onu? <gülüyor> kadın sadrazam olmaz. Bir gün olacak. Bir gün mutlaka. Tamam da anne bugün o gün değil. Bugün pazar. Benim tatil günüm. ben dinlemek istiyorum. Gümrük mültesi Meester Hatun. Çok akıllı bir kadın. Evet. ...piyasada ne kadar kırkık, silik, ayağırsız para varsa toplattırıyor. Onları personel olarak kıymetinin çok altında alıyor. Niye şimdi de antikacılar mı başlıyordu? Hayır, devlete ödemesi gereken senelik gümrük... ihtizam bedelini bu paralarla ödeyecek. <gülüyor> devlet buna eyvallah mı diyecek? Devlet biziz. Tamam, ben de keriz bir devlet değiliz ki... ...neden tersi öde kırkık, silik para alalım mı? Aradaki farkı evet. Ester bize ödeyecek. Biz eslere yüzde dokuz buçuk ödeyeceğiz. Bir defterdar bu işe ne der Defterdar yüzde on istiyor, yüzde altı buçağı razı edecek. Oh! <gülüyor> razı olmazsa? E müşret istediğini sana bitireceğim, sen de bombeni vurduracaksın. Ester'in oğlu iyi ya defterdar olacak. Bu iş için Ester ise ayrıca para verecek. Oh! Çavuş <gülüyor> eskuları geçtik lan anne! Bu İmparatorluk batarsa bir gün, karılarının yüzünden batıcağım. Ee onun hiç bilmem kaç gibi bir şey. Muharrem'in ilk cüması. Muharrem kim bilmiyor. <Gülüyor> Hayinleri duydun mu? Daha hiçbir şey belli değilmiş. Ne belli değilmiş efendim, Valide Sultan listeyi serkatime vermiş yazdırıyormuş. Padişahımız tasdike tek iş bitecek. Ya tasdik etmezsin? Bugüne kadar neyi tasdik etmediğini gördün Allah aşkına? Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Hepsini öğrendim. Sivas Valisi Vardan Ali Paşa Diyarbakır'a haçırdı. Öyle mi? Hayat tabi canım. Peki Diyarbakır Valisi Aristo tedbirli Musa Paşa ne oluyor? Musa Paşa ketüğü dağınlığa geliyor. Yok canım. Hayat tabi canım, Aristo sendirli adam. Rüşveti sağlam vermiştir. Vermiştir değil mi? Vermez olur bu. Tüla olduğu zaman haydi haydi çıkar o. Baldan yağ suzer, kömürden elmas sızdırır. Öyle adidir. Adi dedim de aklıma geldi. Adana valisi Azacılı temuçin Paşa vın Trabzon valisi. Trabzon valisi Sarı Nihat Paşa süper vali. Benimle ilgili bir şey duydun mu? Evet. Ne oluyorum? Listede varsın ama karşısında kurşun kalemle mi soru işareti var? Satma ya. Ne rüsmetler mi? Bissimdur ondandır. Ben ben soru uymayayım canım. <gülüyor> Verdim demek kendi ağzımla yakalandın. Bende rüşvet verecek göz var mı canım? söylediğim bir müselledine uysun verdin mi vermedin mi? Tamamen vermedim canım. Avanz kabilinden bir iki edaydı bulundum. Kani Paşa'ya bir tayin var mı? Kani Paşa su da var sürgüne. Oh ancakiler. On para rüşvet vermem nereye sürerseniz sürün lan demiş. <gülüyor> Aman buralarda merak olsun da takmış kafaya zehirletecek beni. Ha? Onun yüzünden hiçbir şey yemez hiçbir şey içemez oldum. Allah Allah. Sen onu zehirletirken iyi miydi? Ben ondan Nica'yı nereden bilebilirim? Sadrazam kim oluyormuş? Kim en çok müşret verirse? Daha ortada yani sadrazamlık. Ben Valide Sultan'la görüştüm. Kim en çok verirse ikim üstünü vereceğim dedim. O şimdi piyasa kızıştırıyor. <gülüyor> Sonunda bana fiyat bildirecek dedi. <gülüyor> ya o tahinleri duydunuz mu? Yoo. <gülüyor> Tahinler oluyormuş? Kain olan neyim bir bel hadise mi var? De hani olsun kuzkoça sarayda doğru dürüst bir tek musluk yok hepsiz sızdırıyor. Oradan lehimliyorlar, buradan sızdırıyor. İngiliz zanaatları şart diyorum ama da ofratma bakıyorlar. Kesici başı, borucu başı, boru kesici başı, kesik borucu başı, lehimci başı, havircı başı, sanatçı başı, başı, başı Sen sinirlenme annecim. ben onların başlarını bir daha bakamazlar. <gülüyor> onların başlarının bize ne faydası var? sabah, sabah istemez. İngiliz Kıbrıs'ta benim İngiliz malı bulunuyormuş. <gülüyor> Ferman gönderirim Lefkoşa mutasarrifine bir box İngiliz donatları gönderirim. <gülüyor> Kıbrıs dedinde aklıma geldi. Aristokrat Nadir Efendi'yi tanıyor musun sen? Ya o da kim? Kıbrıs mütevessül bir sahilden. <gülüyor> <gülüyor> Aristokratları nereden? Bilmem. Adı öyle. Aristokrat Nadir Efendi diyorlar. E, Terkisi on bir şeyisi galiba. Böyle bir zadelerden mi varmış? <gülüyor> Kıbrıs'ın ne kadarı onunla mı? Kıbrıs'ta pekmalı mülkü yok diyorlar. Asıl serveti İngiltere'deymiş. İngiltere'de mi? Evet, kendi sahasında İngiltere'de yaşıyor. Vay aristokrat vay! <gülüyor> Peki bizden ne istiyor? Burada bir sanayi montaj kurmak istiyor. Onu öyle? Çeşitli parçalardan oluşan avadanlıkların parçalarını... yeminle İngiltere'den getirecek. Burada bir büyük imalata hale Orada bir sürü işsiz çalışacak. Çeşitli parçaları birbirine zıvan alacaklar. İşte buna montaj diyorlar. E, montaj du verbi monte. Aaaa, ah, uy! <gülüyor> Montajlanan havadanlıklar bizim memleketimizde piyasaya sunulacak. Nice havadanlıktır bu? Mesela İngiliz anahtarı. Niçin anahtarın esasını almıyoruz İngiltere'den? Böyle daha ucuza geliyor. Böyle daha ucuza geliyorsa... ...Aristokrat Nadir Efendi bu işlerine kazanıyor? İngiltere'de havadanlık parçası imal eden fabrika... ...Aristokrat Nadir Efendi'dir. ...İngiltere'nin ihtiyacı terkinde havadan parçası imal ediyor. Ne yapsın bu kadar parçayı? Birbirine takıp bize daha kızık satabilir. Ama öyle yapmıyor. Millet menfaati için imalatane kuruyor. E Esiz çalıştırıyor, masana hizmet ediyor. Burada imalatane kurulacak dünyanın masrafı. O kadar adam çalışacak dünyanın masrafı. Bu masraf hava dalınlığa aksedecek... ...hava fiyatı gelecek İngiltere'dekinden bağlıya. Böyle boktan sanayi olmaz. Savaş açalım İngiltere'ye daha ucuz. <gülüyor> Bir terfet edelim bir dönyeyi. Ne kadar hava damlıkları varsa yükler gelir evi. İyi öyleyse ben haber verip sefer azalıklarına başlansın. Yahu lafın güzergahı olarak söylüyorum anne. Durup dururken İngiltere'ye savaş açmanın alemi yok. Ortada sebep yok. Sebep kolay. Sen zorba orada yaralandığın zaman İngiltere kraçesi sana geçmiş olsun. Çekti mi? Çekmedi. Niye çekmiyor? Çekmemek üst nereden buluyor? İngiltere kraçesi kendini ne sanıyor? Tamam anne tamam. Geliştirme. <gülüyor> ...onun da savaşı aşmak zorunda kalacaksın. <gülüyor> Sıçmışım İngiltanesi'ne da ...gönel içerisine de. Yani bu sanayi montajı kuralım diyorsun. Niçin kuralım anneciğim? Hiçbir menfaatimiz yok. Aristokrat Nadir Efendi'den yüzde on sekiz alıyoruz. Ooo. <gülüyor> Onu niye baştan söylemiyorsun? Boşuna muhalefet yaptırıyorsun bana burada. O zaman tabii ki memleket kalkınmasında... ...çok önemli bir amble. ...bu sanayi montajı. Bu aristokrat Nadir Efendi'yi paşa yapalım mı? Anneciğim her önümüze gelenize paşa yapamaz artık Hayır bu paşalığın da boku çıktı Zeki Muray çok üzülüyor <gülüyor> <gülüyor> 13 cemazeyle ver Cuma Piyemim 03 O hicranlı hicriyıl tamam, Havane ben Senhani Zapti abinin de bulunduğu her karışık dinlerde. Her kızdan abinin bir ses çıkıyordu o zamanlar. Evet e, efendim. Askeri uluza verilmiyordu. Bulunmuyordu. Yahudiler kara borsaya bu akça kabul etmiyor. Dularla iş görüyorlardı. Evet, evet efendim. efendim. Niye ki Demir evet, efendim diyorsunuz? Boş mu konuşuyoruz? Hayır evet, efendim. O zamanlar memleket battı demiyordu. Battı mı memleket? Batmadı efendim. Yıllar var ki durumumuz felaket. Ekonomi bugün dünden rezalet. ...batır batır batmıyor bu memleket, benim halkım Manitö'ye emanet. O zamanlar parasızlık bugünden daha korkmuştu. Emnasyon yüzde bindi. Halk sokaklarda tencere çalıyordu. Gene çalıyorlar. Çalsınlar. lan! tencere aşılmaz. Halk tencere çalar ise kulak vermek gerektir bir arabesk çalarlarsa bok yedik de bekledik. <gülüyor> Tuksa kadızız toz o paşa. Ha le beni vayşeri kayıbı kabili kontrol bir hılas ediyor efendim. Kapatalım şu arabes cemiyetleri bu cemiyetlerin başının altında çıkıyor. Onların bu işlerle melekisi var. Oturup ders çalışsınlar. Ok oh, yaydan çıkmış bir kere. <gülüyor> Kapatsan da cemiyeti zapt olunmaz talebe bok yoluna gider kelle. Taymeleri terk feden. Eksilimi ele başlan. Hangi sebeple? Suç teşkil edebilecek misiniz soğukamazsınız. Bağlılık var diyorlar yok değil. Enflasyon çok diyorlar az değil. Hemkesten rüşvet alıyor diyorlar. E maşallah kimseler almıyor değil. Haplı <gülüyor> yarım tarabıdır öyle mi? E haksız desek değiller. Sen de çok acayitsin yarın tozun paşa. Benden yanımızın domuzdan yanımızın belli değil. Yani Gelin seneler veriyormuş he. Onlar talebelerle birlik olmuşlar efendim. Nasıl birlik onlar onlar? Benim askerlerim onları ne istiyorlarmış? Ulufelerini verelim gel, ha gelesine. <gülüyor> Bugün ayın on üçü mali maliniz. Aybaşını on üç gün mü mütecavizsiz. Yarım aydır hepimiz ulufesiziz. Hiç aralı değilsiniz zat-ı Ya hepimiz hepiniz ayaklanmak için benim sakrazam olmamı beklediniz. Bana mı siz kastınız? Estağfurullah evet, efendim. Rahmet Paşa'nın hatılazım olsa da hep birlikte ayaklansak diye. Dedikten yokmuş memleket. Ulufeler verilmemişmiş. Verilecek. Daha ben de olmadım. <gülüyor> ulufeler illah'ın birinde verilecek demiş şu. Allah'ın emri değil ya. Ulufeler bundan kendi. Hayır. On beşinde ne olur. Bunu kimse kabul etmez. Nedir onlara bu kadar fikirleri soruluyor, onlar kim oluyor? Karı kuvvetinde bir padişahname çıkar, olur biter. Padişah efendimiz ne diyor bu işleri? Pek alakadar değil. Dün mevzuyu biraz açayım dedin. Ben bu işlerle uğraşmamak için seni sadı azam yaptım dedin. <gülüyor> Canip Paşa'dan bir fetva çıkartırsın ulufeler. Bundan kellayın 15'inde dağıtılacak. Vakıf değilsin hadisenin ebadına. Körükle gidiyorsun sen yangına. Fakrular ürete düşmüşken millet çıkardığın tek var kimin organına nedir? Dertin olmuyor mu? Beni sakar mı? Bana yok değil mi? <gülüyor> Annem beni yetiştirdi, sataretel oldum. Şu anda itibaren devlet Osmanlı'nın sınırları içinde örf idare ilan ediyorum. Çok şakacısın Rami Paşa. <gülüyor> Çok gitti eğer, yani. yarı sabahlar itibaren ikinci mevra kadar sokağa çıkmak yasak! Kardeşin kendi kendine tavla oynayışı, şevvalin dördü, piyen üç kırık bin bilmem bir cüzri. Tosun Paşa'nın karnını çekeceğim he? Efendim gibi kendi kendime oynarım şu tavla yiyorum Helal hükardaki halimiz <gülüyor> Beraber e bitmez yalan bu tavla Padişahım efendim Ne oldu ne var Elim bir haber var hükardım Haberin elim olduğu halinden belli Uzatma nedir Kaptan der ya hurşit reyiz hükardım Şehit mi olmuş Hayır hükardım Yenilmiş mi Hayır hükardım Alamamış mı yani adaları? Alamamış hünkârım. Alamamışsa alamamış. Bizim adaya ihtiyacımız yok, anamış güzellik. Bin tane adamız var. Günalı günasızı, eyveli eyvesiz. Hurşit Reis'in canı sağ olsun. Vaziyet daha vahim hünkârım. Nedir daha vahim olan başka bir hadise mi olmuş? Hurşit Reis donanmayı satmış hünkârım. <gülüyor> ne yapmış? <gülüyor> Pazarlamış yani. ...satmış işte. Satmış mı? Maalesef imkanım. <Gülüyor> nasıl olur be? Benim koskoca dolanmayın baynımı nasıl satan? Nereye sıvışmış peki basem ha? Bilmiyor sultanım. Allah Allah. Anamın işgüzarlığının sonu işte. Denizler hakimiyeti diye tutturdu. Hak denizde ne kadar korsan varsa kalanmayı aldı, amiral yaptı. Çingeneğe beylik verirsen idare dolanmayı satar. Fakat olacak iş değil yahu. Koskoca dolanmayı paylığı nasıl satıyor? Eşşol eşek. Sakın bu uğur şidre iyisi. Anak mı olmasın? <gülüyor> Çok bir şey. bir müsaidesinin 3 sahiyesinin toplamı 180 derece. Biliyoruz. Tepesi 90 derece. Dik tabiyenin bir müsaidesinin iki taban açısı birbirine eşit olup 45 derece. Evet Dur, Sıkıldın mı seversen. Söyle bak. Himen ver, padişah mı? <gülüyor> padişah da herkes gibi bir insandır. Himen dediğini gavur icadı muayyel bir kahramandır. Her ikisi arasında kuvvet mukayesesi gayri kavmidir. Ama mesela bizim padişahımız Dünyadaki bütün öbür padişahları döver. Başına mı döver? Hayır ordusuyla onların üstüne yürür. ...ve onların ordularını darma duman eder. O zaman padişahların bir şey olmaz ki. Adamları dövüyor, padişah uzaktan bakıyor. Hiç olur mu Sayın Şehzadem? O ordularını düzene sokan, nasıl dövüşüleceğini belirleyen yüce padişahdır. Orduyu bizzat yöneten komutandır. Padişah olmasa ordu ne yapabilirdi? Padişah olmazsa ordu savaşamayır. Hiç olur mu Sayın Padişehzadem? Bizi <gülüyor> getver ne kanlıyor sultan sonra Yaman Erdişim? Askere padişahın öldüğünü sönürmüşler. Ordusu yet var almış. Evet. Padişah olması da ordusunda aşkı zanırlıyordu. Evet ama... Askere o padişahın öldüğü bildirirseydi... ...asker dağılır, ordu bozulurdu. Padişahın gücü psikolojik o zaman. Öyle de delilebilir. Ama ordusu olması padişahı kimseyi yer alır. Ordusuz padişah olmaz ki, bir ordunun başına geçene padişah denir. Peki, dünyadaki bütün öbür padişahlar taklansa, pekete evde vs. kim yener? Allah'ın yardımıyla bizimki yener. Allah öbür padişahlara yardım etmez mi? <gülüyor> Edebilir. <gülüyor> Onlarla dua isterim mesela, Allah. Osmanlı padişahına bir koyayım. Daha yakınsın diye Çok fena doğarsa mesela bir padişah Allah da onlar için onun duasını Bir kabul etse Bizim padişah iki seksen yerde Artık o Allah'ın bileceği <gülüyor> Padişah inşallah Allah kalmışsa İnan padişahı döver <gülüyor> Allah Allah Farz-ı Muhal döver Ne olacak? Bir şey yok Bend the Orası, ha, o kalenin komutanı belli ki şiire meraklı zatı. <gülüyor> Bakarsın buna da bir dörtlük cevap çeker. Sakın beni uykudan uyarmayanı. <gülüyor> Ana dahi şunu cevapta çekin. Yaz. Telgrafı ihtiyari. <gülüyor> Padişah uykuda asker antrenmansız stop. İkinci telgrafınız gayet zamansız stop bu. <gülüyor> Hazine-i Umay'ın maalesef amansızı stopu, tasvihye dolayısıyla şimdilik kapalıyız stop. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? İyi kıl. Ne yapıyorsun evladım? İyi sahurlar anladım. <gülüyor> Uykum kaçtı, Afrika'da eşeğe, dosta terk ediyorum. Her <gülüyor> iki büyük padişahların hiçbiri böyle boş şeylerle uğraşmış. Kanuni Sultan Süleyman cephede can vermiş. Fatih Sultan Mehmet çocuk gelecek yaşta tahta çıkmış İstanbul'u almış. Yavuz Sultan Selim, imparatorluğun sınırlarını... Kıt adam kıt aya taşımıştır. Tamam anne tamam da, biz sosyal bilgiler bir saat değil şu an. Büyük padişahlar kazandıkları savaşlarla, getirdikleri ganimetlerle... ...Osmanlı hazinesini dünyanın en büyük hazinesi haline getirmişler. Ve devre saadetlerinde huzur ve bolluk içinde yaşamışlardır. Oysa sen sabahdan akşama kadar sarayda oturup tavla oynuyorsun. Biz para isince de sivirleniyorsun. Bundan da çoğunlaşılıyorken de ben öyle büyük bir padişah değilim. ...tarihte küçük padişahlar örnek teşkil ediyorum. <gülüyor> Tarihimizde küçük padişahlar... ...aptal padişahlar... ...deli padişahlar... ...sarhoş padişahlar da olmuş. Senin beğenmediğin Dördüncü Murat Bağdat'ı almış. <gülüyor> Herkese içki yasaklamış... ...kendi küp gibi içiyor içiyormuş... ...sirozdan ölmüş. <gülüyor> o ayrı bir nevzu. Ben fedahtan söz ediyorum. Tamam işte anne ben öyle bir padişah değilim. Aslında padişah falan da diyelim. Olmayı hiç istemedim. Çocuktu mu bacıkta mı? Sonra kandırıp oturttunuz beni bu tahta. Aklım başıma geldik de bırakayım gideyim. Kim isterse o olsun dedim. Kabul ettiremedim. Senin yüzünden tarihte böyle boktan bir padişah oldu. Böyle boktan bir dönemde yaşandı maalesef. Dokuz yaşında oğlum var. Alın oturtum tahta. Tepe tepe kullandım. Ben şimdi bu sarayı hemen bu gece terk ediyorum. Böyle bir şey yapamaz. <gülüyor> böyle bir yaparım ki? Tahta çıkarken siz bana mı sordunuz ki? Tahtta inerken ben size soracağım onu. Bok kedi başı! Evledim padişah! Atı mı hazırlansın? Hatta gidiyorum. <gülüyor> Evledersiniz hünkârım. Böyle ani ve çılgın kararların kimseye bir faydası olmamıştır evladım. Ne kendim eyledim rahat. Ne halka verdim huzur. Çeker giderim vazırtı. Bari yokluğumla eyleyim ben. Nereye gideceksin? Dağlara çıkmak istiyorum anneciğim. Delirdim mi evladım? Evet, parz-ı muhal delirdim. Hangayayım? <gülüyor> tıkı tıkı tom, hangayayım? Tıkı tıkı tom, hangayayım? <gülüyor> Padişah'a delirdim. Niye bugüne kadar düşünemedim lan ben bunu? Hangayayım? Tıkı tıkı tom, hangayayım? Deş, ...bin bilinen ve fakat söylenmeyen yılın hicriisi. Şimdi ne yapma düşünüyorsunuz sultanım? Şehzadeye tahta çıkartacağız. Gölü üstün dağıtılacak, otuz kere yüz bin akçeyi netten bulacağız. yapmayacağız? Asker ayaklanır sultanım, zaten tam oturmuş değiller. Öyleyse asker gelsin yönetsin memlekete, varsa para onlar bize dağıtsın. Demokrasiye mi geçiyoruz yani? Hayır. Şehzade'ye namı tenayi açık çekim kalabiliyorsun. Üç ay vadeli. Yeniçeri'ye kalmasın, üç ay sonra ödülensin. Üç ay sonra nasıl ödeyeceğimiz konusunda bir fikriniz var mı? Valla orasını sen düşün. Ben önümüzdeki haftayı sitreye kesin dönüş yapıyorum. Şehzade bize sebat gelirler sultanım. Buyursunlar. Daha sonra beni de oraya aldırma imkanınız olabilir mi? Ama çok şakancısınız Rahi Paşa. Gel bakayım güzelim, Gelsin bakayım benim padişahlar padişahı yakışıklım Bakın nasıl da yakıştı tahta Allah ömürler versin rükkanım Allah ömürler versin <gülüyor> Allah ömürler versin, Allah versin rükkanım Allah, Allah, Allah, Allah ömürler versin rükkanım ver Padişahım çok yaşa Şimdi ben padişah mıyım Gayet tabii evladım Yatın Gatın Hıh <gülüyor> Var neresine Kol haşıbaşı! <gülüyor> sadrazam kim? Hakkım o merak bendenizim ben? Senden sadrazam olmaz! Şey sadrazam olsun! Evladım sen şimdi güzel güzel kolanı hiç böyle şeylerle kapanıyor mu? Bunları ben düşünürüm! Hanginiz baş lazım bu anne? Gayet tabi sensin evladım! O zaman sen ne karışıyorsun memleketimin işlerine? Ay bu babasını aratacak galiba. Şu kavuş sad adam olsun. Asıktı. kahvesine gelir misin? Yok yok hiç gitmedim. O halde Edirnekapı'da görmüş olmalıyım. Salma abi. Nerede oturuyorsun? Şimdilik adresim yok. Naylon torba post restant. Ama <gülüyor> ben seni daha önce mutlaka bir yerde gördüm. Sen beni televizyonda görmüşsün duruyor. Komediyen misin? Bir nevi. <gülüyor> Padişah oldu. Tanıyamadım büyük abi. Gerek yok artık dün gece ayrıldım. Sen kimin nesisin mi? Müvelih kulunuz İbrahim Peçevik. Ne işiyle iştik abi? Müvelihim. tarih hikaye ederim. Vakanvisi yani. Bir nevi. Daha önce tabedilmiş eserlerin var mı? Külliyatım var efendim. İki cilt. En son son tezgraf patvasında patvasındı. 1968'de. Sen hangi padişahı yazdın mı? Allah bana uzun ömür verdi. Çok padişahlar yazdım. Lan gelelim. Kanuni Süleyman, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Mustafa ve 4. Murat hanı yazdı. Doğru dürüst bir yazdım bakalım. İtiraf edeyim ki yazdıklarımın cümlesi hatalarla doludur. Uyduruk yani senin yazdığını. Uyduruk değildir efendim. Lakin hatasız tarih olmaz. Tarihe her şey yazılmaz. Niye, Niye? yazılmaz? Her devirde bir koçudan bulunur. <gülüyor> Benim tarihi peçevi tam dört kere toplatıldı. Pekala, benim devrimde yaz. Yalnız doğru düz yazacaksın. Ben tarihinde tarifat istemem. Ne olmuşsa aynen yazılacak. Emredersiniz efendim. Kaça yazarsın? <gülüyor> Elle mi yazılacak, taksir öyle mi? Güzel mi dileriniz? Sizden iyi olmasın. Oya gibi yazarlar. <gülüyor> Ama o zaman elde edelim ya. Dur. Kaç Lüsa yazılacak? Sen bir Lüsa'yı aldın. Gerekirse ben fotokopi ederim. <gülüyor> bu şekil adamı yazalım birinci hamuramın. Çok mu bağlı bu şekil En son gene acayip hesap geldi. <gülüyor> Eğer hesapta bir tarih olsun istiyorsanız üçüncü hamura tükemmezilen yazın. Cevir, <gülüyor> senin ağzından çıkandan kulağa haber var mı? Ben de öbürleri gibi koskoca bir padişah değil miyim? Benim tarihimi tükemmezilen Tom Hicks Texas kağıdına yazılması <gülüyor> ne mıdır? Ab uğurlu hesaplı olsun diye öyle dedim münkerim isterseniz e, çin bir rakiple köler kâdağı yazalım emir uğurlu etraşetilen neşe bir folk kâdağı yazalım böyle olsa kaça çıkar? Ee, gene nereden bakılsa bir milyar akçeyi bulur milyar <gülüyor> da? Kaç kere de? On kere yüz binin bin misli. Oyağın alışverişim. Işte. <gülüyor> On kere yüz binir, binmişsin ha. <gülüyor> Sen aklını mı kaçırdın be adamım? Allah piyasa böyle efendim. Akçenin narası kalmamış. Fakir neylesin? Deterasetin yaprağı dört dolar. Bugün bir dolar iki bin beş yüz elli akçe. Akçe neylesin? O hale geldi mi dolar mı? Kafalı çarşıda daha da yüksek bozan varmış diyorlar. O hale geldi ha memleket mi? Maalesef öyücarım. İyi tamam tamam o zaman kalsın. Beni tarihe yazmayın masraf olmasın. <gülüyor> janise ben yoruldum kardeşim al bu tacı birazcık da sen taşı. <Gülüyor> Soyut Balcı Pars Hali 134. oyunun sonu. Emil konu 11 Mart 1990 Pazar B. nokta M. nokta <Gülüyor> 6 17. Soyut akşamlar efendim. <Gülüyor>